يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فوز فوزا أظيما أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلي على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيئ ذنوبنا وقرت أعيننا محمد اللهم صلي على سيدنا ونبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم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 اللهم أنت عدودي وانت نصير بك أجول وبك أسول وبك أوقاتل حسنا الله ونعمل وكيل نعمل مولا ونعمل نصير غفرانك ربنا وليكي النصير اللهم زدنا علم اللهم زدنا علم اللهم زدنا علم اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين Allahumma bika min al min wa qalbin la yakşa, wa la wa min la leha, ya al alamin. Selam aleykum ve rahmetullah ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyase eylesin. Evet şimdi başlamış olduğumuz önce Hutmetül Hace'nin kısa bir manasını okuyup o mananın içerisindeki bazı meseleleri e, bahsettikten sonra konumuza geçeceğiz inşallah. Hamd ancak Allah içindir. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mahfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve resulüdür. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ondan da ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizde dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa suresi ayet 1 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğrusu söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab suresi ayet 70 71 Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verir. Ali İmran Suresi Ayet 102 Bundan sonra muhakkak ki <gülüyor> sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bit'at, her bit'at sapıklık, <gülüyor> Ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şimdi hani dedik ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı yolların en hayırlısı Muhammed aleyhisselatü vesselamın yoludur. Bunu biraz açalım. İmam Malik'e ulaştığına göre Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bakın çok önemli. Bu nedir? Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Muvatta Kader kitabının 3. babında 2 ve 889-99 sayfada yer almaktadır. Yezid İbnu Erkam radiyallahu teala an anlatıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, size uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyoruz. Bakın dikkatli. Çok önemli bu yani. Size uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür. Bu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Azim-i Şan'dır. Semadan arza uzatılmış bir ip durumundadır. Diğeri de kendi neslimdir. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve Diğeri ise kendi neslimdir. Yani ehl-i Şimdi <gülüyor> Hoş geldiniz yavrum. Helal olsun, helal olsun. Evet. Dedi ki ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Size uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şeyi bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür. Bu Allah'ın kitabıdır semadan arza uzatılmış bir ip durumundadır. Kim o ipe yapışırsa, sımsıkı yapışırsa o kurtulur. Diğeri de kendi neslim, ehli beytimdir. Bir hadiste de sünnetimdir denilmiştir. Şimdi e, Şia bunun için ehli beyt diye mesela tutuyorlar ama maalesef e, çığırında da çıkıyorlar. Diğeri de kendi neslim yani ehli beytimdir. Bu iki şey cennette kevser havzunun başına bana gelip hakkınızda bilgi verinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Öyleyse bunlar hakkında ardımdan bana nasıl bir halef olacağınızı siz düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Kevser'in başındayken ümmeti ümmeti diye birilerini beklerken efendim ben sizi tanıyacağım diyor sahabe-i kiram soruyor siz o kalabalık içinde bizi nasıl tanıyacaksınız? Tanıyacağım sizi. Ama diyor bazınız tam bana geleceği sırada Benimle onlar arasına bir kapı, bir efendim set çekilecek. Onlar beni göremeyecekler. Diyeceğim ki ya Rab bunlar benim ümmetimdir. Bunlar efendim neden sen bunları benimle bunlar arasına bir set koydun diye sorduğumda Cenab-ı Hak diyecek ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senden sonra bunlar ne yaptılar sen bilmiyorsun. Ne bidatlar işlediler. İşte bu hadis bunu anlatıyor. Evet. Yine başka bir hadiste İrbaz İbnü Sariye radıyallahu an dedi ki bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü cemaata çevirerek çok beli, çok manidar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalpleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri, ey Allah'ın Resulü, sanki bu bir veda konuşmasıdır. Allah Resulü öyle bir aşkla, öyle bir şevkle bir efendim hutbe yaptı ki, sanki bu bir veda konuşmasıdır, bize ne tahsiye ediyorsunuz, dedi. Size Allah'a karşı takvada bulunmanızı, ha, başınızda habeşli bir köle olsa bile onun emirlerini dinleyip ona itaat etmenizi tavsiye eder. Bakın burada cemaatleşmeyi kenetliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira sizden hayatta kalanlar benden sonra nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefayi Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Sünnetime ve hidayet üzerine olan Hulefayi Raşidi'nin sünnetini. Bugün Hulefayı efendim alimleri, sahabeleri kenara atanlara bu sormak lazım. Bu hadis onların kulaklarını çınlatıyor ve çekiyor. Evet. Sonradan çıkarılan şeylere karşı da son derece ve dikkatli ve uyanık olur sonradan çıkan şeylere. İşte bugün ümmet bu boşluğu yaşıyor. Sonradan çıkan şeyler, şeylerin boşluğunu yaşıyor şu anda. Sonradan çıkan şeylere son derece dikkatli ve uyanık olun zira sizde sünnette bulunan zıt olarak yani sünnetin bir zıdı olarak her yeni çıkarılan şey bir bit attır. Her bit atta sapıklıktır ve delalettir diyor. Tirmizi ilim kitabının İlim babının 16. sayfasının 2678. hadisinde zikrediyor. Ebu Davud Sünne 64607 devam ediyor. Şimdi bid'at nedir? Bid'atın kısa bir tanımını yapalım inşallah. Bid'at lügatte daha önce bir örneğine rastlanmaksızın yapılan iyi veya kötü her yeni bir şey manasına gelmektedir. Yani her yeni çıkan bir şey iyi veya kötü olsun. Din kemalini bulduktan sonra onu uzak ve yakından ilgilendirmek üzere vaz edilen konan konan her bir yeni şeye şer'i örfte bidat denilmektedir. Şer'i örfte örf de buna bidat diyor. Daha önce mevcut olmayan, sonradan ortaya çıkan amel ve inançlar. Daha önce asrı saadet'te mevcut değil, daha sonra sahabe döneminde mevcut değil, sonradan çıkan şeyler. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ashab-ı Kiram'ın dönem, dönemlerinden görülmeyip onunla amel edinmeyen hatta bir benzeri olmayan ve İslam'da olmadığı halde sonradan çıkan ve ibadet kabul diye görüş görüş olarak beyan eden ibadetler ve ameller. Sünnete aykırı davranışlar kısa bir ifadeyle. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan, bu dinde olmayan bir şeyi ihdas eden kimse bilsin ki o merduttur. Buhari. Yani dininde yani bu İslam dininde herhangi bir şeyin olmadığını birisi o din onu o dine koyarsa o merduttur. Red edilmiştir. Buari bunu Kim dinimize muafık düşmeyen bir amelde bulunursa bilsin ki o merduttur. Red edilmiştir. Red olunmuştur. Sonradan çıkan şeylerden kaçının zira en fena şey sonradan çıkan şeydir. Her sonradan çıkan şey bidattır. Her bidat isad dalalettir gibi muhtelif hadisler herhangi bir kayda yer vermek sizin bidatı al ıtlak itlak reddeder diyor. Resulullah aleyhisselat vesselam şu hadislerde bidatın tarifini yapmışlardır. Sonradan ortaya çıkan her şey bidattır. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ise insanı ateşe sürükler. Bunu Müslim Cuma kitabının 43. babında rivayet ediyor. Ebu Davud sünnet, sünnet babında, sünnet babının 5 babında rivayet ediyor. Nesai Eyden'de 22'de rivayet ediyor. İbn Mace'de mukaddimede rivayet ediyor. Hazreti Huzeyfe bin el-Yemani radıyallahu anh hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis şerifte ise Allah bid'aç sahibinin orucunu, dikkat buyurun burada çok ince bir nokta var. Allah bid'aç sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, hacını, umresini, cihadını, sarfını yani maddi yardımını, infakını, şehadetini kabul etmez. O kılın yağdan çıktığı gibi İslam'dan çıkar. İbn-i Mace Mukaddime 7.49 Çok ciddi bir mesele yani. Bu ikaz karşısında Müslümanların nasıl davranacakları ve bid'atın ne olduğunu araştıracakları muhakkaktır inşallah. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulur. Allah bid'at sahibinin ameli bid'atinden vazgeçinceye kadar kabul etmez. Ne ince bir mesele yani. i̇bn Mace mukaddime 7 eli. Bid'atın mahzurlarına ve hoşa gitmeyen yanlarına dair söylenmiş sözlerin bir kısmını İmam Şatibi şöyle dile getirmektedir i̇mam Şatibi büyük bir alimdir ve bu usul alimidir. Bu din usulünü yani dindeki dinin eh eh ehemmiyetli usul temelleri oluşturan meseleleri çok güzel bir şekilde açıklayan büyük bir imamdır. Bid'at ile birlikte namaz, oruç ve sadaka vesaire Allah'a yaklaştırıcı hiçbir ibadet kabul edilmez. Bid'at sahibiyle birlikte oturup kalkan kimseden Allah'ın koru, koruması kalkar ve o kişi kendi haline bırakılır. Allah Resulü ne diyordu? Allah'ıma ercu rahmetake fela tekilni ila nefsi tarifete ayn. Ya Rabbi göz açıp yumacak bir zamana kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyen peygamber aleyhissalatu vesselam. İşte bid'at sahibi diyende diyor Allah'ın bu koruması kalkar ve kendi haline bırakılır bidat sahibinin yanına giden ona saygı gösteren İslam'ın yıkılmasına yardımcı olur İslam'ın aslını bozacak davranış ve anlayışta olan bidat sahibi kimse lanetlik kabul edilir. İslam literatüründe böyledir. Bidat sahibinin ibadeti kendisini Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz düşmanlığın ve karşılıklı kinin kaynağı bidat sahibidir bidat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine engeldir. Bakın Hani Allah Resulü ne dedi? Bekliyordu mesela Havz-ı Kevser'in başında bir kısımla onun arasına set çekildi. Bunlar benim ümmettim. Ya Rabbi ben onları tanıyorum. Alındaki secde izlerinden tanıyorum. Sen tanıyorsun ya Muhammed ama onlar senden sonra ne bidatları işlediğini sen görmedin. Evet. Bid'at Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine engeldir. Her bir bid'at bir sünneti ortadan kaldırır. Şunu da her zaman bilmek lazım. Ya ne olur ki biz bunu yapsak ne olur? Sanki dinde tamamen yaptığı bütün şeyler hepsini yapmış da bir kala kala ona kalmış. Ne olur ki? Bid'at sahibine evet her bid'at bir sünneti ortadan kaldırır. O bid'at gereğince amel edenlerin günahı kadar da bid'atleri ortaya koyana yazılır. Geçen söylediğim gibi, geçen hafta bir söylemiştim ya. Hani ilk kanı döken mesela yeryüzünde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarına kabil... O kanı döken, o günah kim işlerse kıyamete kadar onun adına bir mesela günah yazılacak, onun günahında da bir şey eksik eksik edilmeyecek. Bidat sahibi de bitat ortaya attığı bidatinden ötürü Allahu Teala o onun arkasında ve ona tabi olanlara o bidatı, günahını mesela ona yüklediği gibi onun günahında da bir şey eksik eksik etmeyecek ve o bidatı mesela üretenler, onun arkasında yap gidenler, yapanlar da ona ortak olacaklar. Evet. Bidat sahibine Allah gazab eder, onu zelil eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam, Efendimizin havzından uzaklaştırılır. Az önceki hadisin dediği bu, bu, bu alim hadisi anlatıyor aslında. Dinden çıkan kafirler arasından sayılacağından ve dünya hayatından ayrılırken akıbetinin kötü olacağından korkulur. Bidatçiden olacağından, ahirette yüzünün kararacağından ve cehennem ateşiyle azap göreceğinden korkulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bit'at ve uzaktır. Müslümanlar da ondan uzaklaşmıştır. Dünya hayatındaki fitneden başka <gülüyor> ahiret azabının da artacağından korkulur. İmam Şatibi el-i'tisam cilt 1 sayfa 106 ve 107 Şimdi bu hutbetül hacenin kaynağı da hutbet, aslında Arapçada kaynağı var. Ben Arapçasını değil de Türkçesini okuyayım. Hutbetül hacenin ismiyle meşhur olan bu duayı Cuma hutbelerinde sayır konuşmalarında okuyan Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu sahabelerine de öğretmiştir. Bir yerde de aynen teşehidi öğretir gibi hani mesela namazda okuduğumuz teşehid tahiyat var ya tahiyatı öğretir gibi sahabesine bunu öğretirdi. Önemli işlerde, nikah törenlerinde, yapacağı önemli konuşmalarda bunu okumadan konuşmasına başlamazdı. Sünnet olan budur yani. Efendim bunu bizzat sahabelerine öğretmiştir. Bu haberi bize veren de, veren hadisi de Tirmizi Cilt 3 sayfa 413-414 hadis 1105 bab 17 nikah kitabı sahih bir senetle rivayet edilmiştir. Buna benzeyen başka efendim hadisler de var mesela Buhari'de var, Müslüm'de var, farklı farklı mesela efendim rivayetlerle. Evet. Şimdi... <gülüyor> Dört mezhep imamının itikadı hakkındaki, şimdi bunlar birkaç bölümden oluşuyor. İmam Ebu Hanife'nin akidesi, tevhid, ser mesela şer'i tevhid, şer'i tevessül, batıl olan tevessül hakkındaki görüşleri, kader hakkındaki görüşleri, iman hakkındaki görüşleri, sahabe hakkındaki görüşleri, kelamı ve dinde tartışmanın yasaklanması hakkındaki görüşleri, İkinci bölümde, üçüncü bölümde bu, anlat, e, ikinci bölümde bu anlatılır. Birinci bölüm ön söz gibi mesela bir açıklama olarak geliyor. Üçüncü bölümde İmam Malik bin Enes'in Enes akidesi, tevhid hakkındaki görüşleri, tevhid kader hakkındaki görüşleri, iman hakkındaki görüşleri, sahabe hakkındaki görüşleri, kelamda ve dinde tartışmanın sakındırması hakkındaki görüşleri. Dördüncü bölümde de İmam Şafii'nin akidesi geliyor. İmam Şafii'nin akidesi, tevhid hakkındaki görüşleri, kader hakkındaki görüşleri, iman hakkındaki görüşleri, dinde cedel ve tartışma yasaklaması. Dördüncü bölümde de İmam Ahmed bin Hanbel'in akidesi, tevhid hakkındaki görüşü, kader hakkındaki görüşü, iman hakkındaki görüşü, sahabe hakkındaki görüşü, kelamda ve dinde tartışmanın tartışmadan sakınmayacağı ile ilgili görüş. Şimdi bununla ilgili birkaç söz burada e, kayıt var. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd eder, onun Resulüne aleyhissalatü vesselam, onun dost ve onu dost edinenlere de salat selam ederiz diye bu zat bunu bu şekilde açıklıyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, ey peygamber de ki Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran suresi ayet 32. Hayır öyle değil. Rabbine yemin olsun ki andolsun ki aralarında çekiştikleri zaman seni hakem tayin etmedikçe hakem kılıp sonra verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Bu ayet aslında çok teferruatlıdır. Biz sadece ayetin şeyini okuyoruz. Bu ayet-i kerime aslında Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri e, ne bir gelen fetvadan dolayı bu hüküm ortaya çıkmıştı. Bu ayet buna binaen nazil olmuştu. Hazreti Ömer radiyelah'ın hazretlerine bir münafıkla bir efendim e, Yahudi aralarında bir çekişmeden ötürü münafık diyor ki biz diyor Müseleme bin İbni Kezab'a gidelim. Kezab Müseleme Kezab'a gidelim. O yalancı peygamber diyor ortaya çıkmış birisiydi. O Yahudi de diyor ki hayır biz Hazreti Muhammed'e gidelim. Onlar da in o, o inanıyordu yani Hazreti Peygamber'in gerçek mesela hüküm vereceğini İkisi Çok şey yaptılar Çekiştiler şey yaptılar nihayetinde Yahudi şeyinde galip geldi Gittiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İkisi davayı anlattı durumu Allah Resulü ikisini dinledikten sonra Efendim Yahudi'ye Yahudi'nin Haklı olduğunu söyledi O Yahudi münafık Peygamber Efendimiz'in yanına bir şey söylemedi Dışarı çıkarken hayır ben dedi bu hükmü kabul etmiyorum Ne yapacağız? Gidelim Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir e gittiler. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, siz benden önce birisine gittiniz mi? Hazreti Muhammed'e gittik dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Peki dedi, o benim hakkımda, ne, o mesela bu mesele hakkımda ne dedi? Yahudi dedi, benim hakkımda hüküm verdi. O zaman onun verdiği hükmü ben bu zaman. Orada, o yine onaylandı. Münafık bunu yine kabul etmedi, çıktı. Bu sefer efendim, Hazreti Ömer'e gidelim dediler. Gittiler Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer dinledi onları önce. Anlatın bakayım nedir? Mesele nedir? Siz dediğim mesela benden önce birisine gittiniz mi? Evet dedi. Hazreti Muhammed'e gittik sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi? Benim hakkımda işte efendim uygundur dedi. Daha kime gittiniz? Hazreti Ebu e gittik. Şimdi bana mı geliyorsunuz? O ne dedi? O da onun dediğini dedi. Ha, şimdi bana mı geldiniz? Evet. Şimdi Oturun iki dakika sonra ben sizin fetvanızı getiriyorum. Hemen gittik. Kılıcını kuşandı aldı geldi hemen geldiği gibi o munafıkın kellesini uçurdu. O Yahudi de kork korkudan kaçtı gitti. O mesela kitap birkaç mesela hadisler birkaç rivayetle mesela rivayet ediyorlar. Bir rivayet diyor ki Hazreti Ömer'in diyor efendim kılıcı daha kınına koymamıştı. Kandamlıyordu kılıcının ucunda. Bir rivayet diyor işte farklı bir şekilde rivayet ediyor. Yani nihayetinde hemen hemen rivayetler birbirine benziyor. Gitti Resulullah Aleyhisselam Efendimizin yanına daha çıplak bir kılıçla o kılıcın ucunda kan damlar bir vaziyetiyle Resulullah'a gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun o kılıcının kanlı olduğunu görünce korktu dedi. Acaba bir mümini mi öldürdü? Bir Müslümanı mı öldürdü? Korktu. Dedi ki ya Ömer ne yaptın? Hazreti Ömer daha tek bir kelime ağzında çıkarmadan hemen bu ayet-i kerime nazil oldu. Hayır. Öyle değil. Rabbine andolsun ki Aralarında çekiştikleri zaman seni hakem kılıp sonradan verdiğin hükme içlerinden hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Bakın bu ayet hemen indi. Cenab-ı Hak işte orada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'ül Faruk unvanını orada verdi ona. Ömer iman ile küfür arasındaki farkı ayırdı. Fark etti. İman nerede küfür nerede? Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahat etti. Hazreti Ömer'in bir mümini öldürmediğine dair bir kafiri öldürdü. Evet. Diğer bir ayeti hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. İçlerinden biri dış, bir fırka dışında diğer hepsi ateştedir. Bir fırka dışında diğeri hepsi ateştedir. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü bu kurtulan fırka kimdir diye soruldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onlar benim ve ashabımın yolunda giden ve o yol üzerinde bulunan topluluktur. Ebu Davud sahih bir rivayetle rivayet etmiştir. Yine size Allah'tan korkmanızı işittikleriniz sahih emirlere itaat etmenizi başınızdaki sizden olan emir başı üzüm başı üzüm gibi siyah bir köle dahi bile olsa itaat etmenizi vasiyet ediyor. Benden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar görecektir. Az önce okuduğum hayat, hadisin aynısı. Dine sonradan sokulan şeylerden şiddetle kaçının. Çünkü bunlar dalalettir. İçinizden o günlere ulaşanlar benim ve raşit halifelerimin sünnetine yapışsın. Azı dişleriyle tutunurcasına ona sarılsın. Ebu Davud sahih bir yolla rivayet etmiştir. Size gecesi de gündüz gibi olan tertemiz şeriatı bıraktım. Size gecesi de gündüz gibi olan tertemiz şeriatı bıraktım. Bundan sonra kim yoldan sapmaz sapanlar ise helak olur. Sapanlar ise helak olur. Yani bu şeriattan sonra kimse yolda sapmamalı. Sapanlar ise Helak oldu. İmam Ahmet müsnedinde sahih bir yolla bunu rivayet etmiştir. İnsanların en hayırlısı benim asrındakiler. Yani sahabe asr, Sahabe peygamber efendimizin örnek cemaat. Sonra ondan sonraki ikinci kuşak tabi'in. O sahabeye tabi olanlar. Sonradan üçüncü asırdakilerdir. Bu da bunu bu de rivayet eden Tirmizi sahih bir yolla rivayet etmiştir. Yani bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime ve hangi yola nasıl tabi olacağımızı gösteriyor. Bana ve sahabilerime, benden sonra sahabilerime tabi olan tabiilere ve ondan sonra onlara tabi olan tebe-i Ondan sonrası bitmiştir. İşte İslam net berrak bir şekliyle bu üç kuşaktan bize gelmiştir. Bu üç kuşağın dışında başka bir şekilde İslam gelmemiştir. Bu üç kuşaktan sonra İslam'da bozulmalar olmuştur. Zaten dikkat ederseniz kim nakil yaparsa yapsın bu üç kuşakta birine yapar. Bu üç kuşaktan birine yapar. Eğer bu üç kuşaktan birini bırakıp bunları bırakıp da diğer sonraki kuşakları ele alıp onların ortaya koyduğu o kuşaklara muhalefet eder bazı şeyleri ortaya koyarsa bir attır. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez. İşte onun için yukarıda aldığımız ayet ve hadisler bize Allah Resulü'nün emirlerine uymamızı farz olduğunu göstermektedir. Öyleyse Allah Resulü'nün sünnetine tıpkı azı dişlerimize sıkarcasına sarılmak, onlarla amel etmek gibi aynı şekilde raşit halifelerin sünnetine de uymak vaciptir. Vacip bir manada da farz hükmündedir. Bazı ulemaya vacibe vacip demişler, bazıları vacibe farz demişlerdir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Üç asrı tezkiye ettiğini görüyoruz. Üç asra bu temiz bir asır dedi. Dikkat buyurun. Üç asra temiz asırdır dedi. Bunlar sahabiler, tabi'in, dört mezhep imamı ve hatta sünnen sahipleri. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve diğerlerinin de bağrından çıkarmış olduğu hayır asırlardır. Bunlara tabi olanlar. Evet. Evet. İbn-i Mace ve diğerleri de barından çıkarmış. Bunlar hayır asırlarıdır. Bu nedenle bizim için bütün işlerimizde özellikle de akideye ilişkin meselelerde o güzide şahsiyetlerin hak yoluna tabi olmak vaciptir. Farzdır. Çünkü onlar derece derece saadet asrına yakın olan şahsiyetlerdi ve ilk kaynaktan beslenmişlerdi. Bu çok önemli. Biz de bakacağız. Bütün meselelerde ilk kaynağa müracaat edeceğiz. Kur'an ve sünnet. Ve sahabenin sahih görüşleri. Tabi'in ve tebe tabi'in. Bu üç asırda, bu üç efendim kuşakta gelecek ne varsa başımızın üstüne yeri vardır. Ondan sonrakiler bitmiştir. Ondan sonrakiler tutabilirsin atabilirsin. İmam Ahmet bin Hanbel bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kabrinin başına giderek şöyle bir parmağıyla işaret etti. Şu mübarek zat var ya dedi. Buhariç diğer insanların sözü atılır da tutulur da. Sade mutlak uyulacak bir söz varsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne itaat edilir ve uyulur. Evet. Bu nedenle bütün işlerimizde özellikle akideye ilişkin meselelerde o güzide şahsiyetlerin hak yoluna tabi olmak vaciptir. Çünkü onlar derece derece saadet asrına yakın olan şahsiyetlerdi ve ilk kaynaktan beslenmişlerdi. Artık bundan sonra nübüvvet pınarını terk edip de aklın ve naklin önüne, önünü alan mantıkçı, felsefeci, kelamcıların peşinde gitmek nasıl caiz olabilir? Kaynak var. Yani kayna seni besleyecek bir kaynak yoksa, tamam, kaynak var. Evet. Çünkü bütün bu gruplar dini zorlaştırmış ve içinde çıkılmaz girift bir duruma sokmuşlardır. Adam diyor ya, işte birine sen efendim, illa birine sen boyun eğmen lazım, tabi olman lazım. Ya o tabilik işte tabi tabi olmak istersen peygamber, sahabe, tabiin, dört mezev imamlarının asrı kuşağı Allah Resulünün beyan ettiği tabi olacak insanları bize söyledi. Kim onlara tabi ise sen de onlara tabi ol. Bitti. İşte tabilik oradadır yani. Onlara kim tabi ise onlara tabi olmak lazım. Ama adam çıkıyor. Onları tanımıyor, onların sözünde muhalefet hareket ediyor, farklı bir görüşler ortaya koyuyor, bidatlar çıkarıyor. O bidatını da İslammış gibi insanlara yuturmaya çalışıyorsa bu yanlıştır. Evet. Evet. İşte elinizdeki bu kitap, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü bir asırda, yaşayan Müslümanlar arasında önemli bir yeri olan dört imam kimler olduğunu ve akidelerini konu etmektedir. Şüphesiz fıkıhta taklit ettiğimiz bu müstesna şahsiyetleri akidede de taklit, et, taklit etmeliyiz. Değil mi? Adam mesela öyle bir duruma sokuyor ki fıkıhta tamamen dört dörtlük diyor. E ama akide hiç ona akidede hiç ona uymuyor. Akidede o imamların gittiği yolda bakıyorsun o kadar bir sapkınlık var ki hiç uymuyor. Ama onu da işte zannediyor ki o, o imamlar onu söylemiş yapmışlar. Evet. Dört mezhep imamının itikadı adındaki bu eseri önerdiğimiz Akideyi öğrenmek için yayınlıyoruz. Bu eserin Türkiye'de yayınlanması için müsaade ve yardımlarını esirgemeyen yazara ve onun yayıncısına burada teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Son söz olarak kitaba sarılmayı, Sünnet'e sünneti üzere yaşamayı, günü geldiğinde de yeryüzünde hükmünün hakim kılındığını görmemizi nasip etmesini yüce Allah'tan diliyoruz. Evet. Şimdi... İmam ve bu Hanife'ye göre usul-i din, dinin usulleri, temel yani dinin temelleri konusunda araştırmak için geniş bir doktora tezi hazırladım. Bu zat diyor. Bu tezin girişine diğer üç imamın Malik, Şafii ve Ahmed bin Hanbel akidelerini bir özetini koydum. Özet olarak özetledim bunu. Bazı fazilet ehli olan dostlar bu iç imamın akidesini bağımsız bir kitapçık şeklinde düzenleyip dört imamın akidesini tamamlamamı istediler. Ben de bu vesileyle İmam Ebu Hanife'nin tevhid, kader, iman ve sahabe hakkındaki akidesiyle kelam hakkındaki görüşlerini genişçe ele alma almama rağmen bu Risale'ye eklemeyi uygun gördüm. Tabi bunlar çok geniştir ama kısa bir şekilde, özetli bir şekilde. Bu amelin samimiyetle sadece Allah'ın rızasına uygun olup, onun keremini, kerem sahibi veci için kabul olunmasını ve hepimizin onun kitabının hidayetine ermemizi, ve Resulullah, Resulullah Aleyhisselam Efendimizin sünneti üzere hareket etmemizi vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Allah her niyeti hakkıyla bilendir. Allah bize yeter. Ona güzel vekildir. Dualarımızın sonu hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu kitabın yazarı, bu e, zat Muhammed bin Abdurrahman El-Hummeyiz. Birinci bölüm. Dört imamdan haberin yani her birinin usul dinin dinin aslı ve temellerine dair itikatlarının iman konusu hariç aynı konudun aynı olduğunun açıklaması. Dört imamın Ebu Hanife, Maliki, Şafii, Ahmet bin Hanbel, itikadı kitap ve sünnet ile gelen sahabe ve onlara iyilikle uymuş olan tabiinin itikadıdır. Bakın bu efendim ehli sünnet ve cemaatın bu efendim dört mezhebi efendim Hazreti Peygamber'e tabi olan sahabe tabiin ve tebe tabiinin itikadı neyse, bu imamlar itikadı da oydu. Buna iyi dikkat etmek lazım. Evet, Allah'a hamdolsun bu imamlar arasında dinin temellerine dair hiçbir ihtilaf yoktur. Onlar Allah'ın sıfatlarına, Kur'an'ın yaratılmış olmadığına iman etmişlerdir. Onlara göre iman için kalbin tasdiki ve dilin ikrarı şarttır. Bu imamların tümü kelamdan ve Yunan felsefesinde etkilenen Cehmiye'yi ve diğer bidat fırkalarını şiddetle eleştirmişlerdir. İbn Teymiye rahimeullah bu konuda şöyle diyor. Allah'ın kullarına olan rahmetiyle ehli sünnet imamları örneğin dört imam bu ümmetin sadık bir dili olmuşlardır. İbn Teymiye diyor. Hadi gel bakalım İbn Teymiye şöyledir diyenlere gel bakayım söyleyeyim. Diyor ki efendim bu dört imam diyor, bu ümmetin sadık dili olmuştur, ben onlara tabiyim diyor, ben onlarla beraberim diyor. Bu imamlar cehmiye ve benzeri kelam mezheplerine mensup kimselerin Kur'an, iman ve Allah'ın sıfatları hakkındaki düşüncelerini eleştirip reddediyorlardı. Bunlar öyleydi diyor. Onların her biri selefin inandığı gibi inanıyorlardı yani Allah Resulüne nasıl inanılması lazım geliyorsa, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in buna nasıl inanıyorsa öyle inanıyorlardı. Hepsi de müminlerin ahirette Allah'a göreceği, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olup mahluk olmadığı imanda kalbin ve dilin tasdiklinin bulunması gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. Meşhur imamların hepsi Allahu Teala'nın sıfatlarının varlığını tasdik ederek şöyle demişlerdir, Kur'an Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Allah ahirette görülecektir. Bu sahabe tabi'in ehli beyt ve onlara uyan imamların mezhebidir. Buna Malik bin Enes, Sevr bin Elleys, Bin Sa'd, El Evzai, Ebu Hanife, Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel gibi imamlar örnek olarak zikredilebilir. Şeyhülislam İbni Teymiye ve İmam Şafii'nin itikadı, İmam İte, İbni Teymiye, İmam Şafii'nin itikadı sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Şafii'nin Rahməullah'ın tevhid, kader ve benzeri konularda ki itikadı diğer imamlar gibidir. Yani hiçbir imam birinden ayrı bir şey söylememiştir diyor. Diğer imamlar gibidir. Hepsinin de itikadı sahabe ve tabiunun itikadıdır. Üç asır, üç kuşağı kastedildiği Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellemin itikadıdır diyor. Bu kitap ise kitap bu ise kitap ve sünnet ile sabit olan bir itikattır. Bakın Allame Sıddık Han, Hasan Han bu konuda şöyle diyor. Bizim mezhebimiz Selefin mezhebidir. Şunu dikkat edelim bakın. Selefilik diye dinde böyle bir şey yok. Şafilik, Hanefilik şunu bu, yani böyle bir isimle çıkmamışlar ortaya. Yani Selefi demek kur, direkt Kur'an'da ve sünnette tabi olup ilk asırda ilk beslenen kaynakta beslenen kişilere bunlar kendi adlarına bunu vermişler. Selefilik diye sonra da çıkmış. Bizim Türkiye'de işte her bir insana farklı farklı isimler verdikleri gibi şu cemaat, bu cemaat, şu grup, bu grup. Ama bakın hiçbir imam da ben mezhep kuruyorum gelin bana tabi olun dememiştir. Şimdi ben İmam Hanifi'nin vakit yeterse onun şeyini okuduktan sonra onun fıkıhtaki yani kendine tabi olma noktasındaki görüşlerini, sözlerini de aktaracağım sizlere. Diyor ki mesela bunların hepsinin itikadı sahabe ve tabiunun itikadıdır ve efendim bunlar bu mesela bizim bu mesela efendim itikadımızın kaynağı kaynağıdır selefidir diyor. Yani Kur'an ve sünnete tabi olan itikattır diyor. Evet Allah'ın sıfatlarını teşbihsiz ispat ve iptalsız tenzihtir. Bu İslam imamları olan Malik, Şafii, Es-Sevri, İbnül Mübarek, Ahmed bin Hanbel aslında Şeyhani Sevrinin de mezhebi var. Taraftar toplamadığı için buna şey yapmamıştır. Ebfai'nin de mezhebi var. Efendim ve e, Sevr bin Ebu Leys'in de mezhebi var. Ama fakat bunlar efendim taraftar toplamadığı için mesela ancak mesela insanlar taraftar topladıklarla efendim meşhur olmuş geniş mesela kitlelere yayılmışlar. Onların sonradan efendim görüşlerini mesela ikinci üçüncü plana almışlar. Evet bizim diyor işte imamlarımız İslam imamları olan Malik, Şafii, Esrevri İbnül Mübarek, Ahmet bin Hanbel ve İmam Azam gibi benzerlerinin mezhebidir. Onlar dinin usulünde ihtilaf etmemişlerdir. Onlar hiçbir şekilde dinin usulünde ihtilaf etmemişler. İşte niçin ehli Sünnet ve Cemaat Selef diyoruz? Ehli sünnet vel cemaat seleftir, selef ehli sünnet vel cemaattir. Yani yani bu dört mezhep imamı imam bu mezheb sahipleri imamlar da bunlar da bu mesela efendim şeyin içindedir yani. Bunun dışında değildir. Evet. Yine İmam Ebu Hanife hakkında meşhur olan diğer imamların itikadı gibi onun da itika, itikadında Kur'an ve sünnete sabit olan itikat olduğudur. Şimdi sırasıyla Ebu Hanife Malik, Şafi, Ahmed bin Hambel'in usulü din ile ilgili meselelerdeki görüşlerini zikredelim. Evet, şimdi burada şimdiye kadar okumuş olduğum efendim şeyler, e, bu kaynaklar Kitabul İman 350-351 sayfada geçiyor. Darut-i Muhammediye Muhammed el-Hallaz diye, ile diye Sünne sunne kitabına geçver. Katvü's-Samer kitabına geçer. Onların isimlerini isimlerle zaman kaybetmeyelim. Zaten onlar kaynaklarına siz inşallah araştırırken bakarsınız. İmam Ebu Hanife'nin akidesi. Bakalım. A önce tevhid, şer'i tevesül ve batıl olan tevesül hakkındaki görüşleri. Şimdi biz, bizim acaba bugün günümüzdeki tevessülleri nasıl yorumluyorlar? Yorumladıkları insanların ve İmam Azam'a ben tabiim diyenlerin, bakalım İmam Azam'ın bu konuda düşüncesi nedir? Bir, bir kimsenin Allah'ın isimleri dışında, Allah'ın isimleri dışında başka bir isimle Allah'a dua etmesi caiz değildir. Caiz olup emredilen dua, Allahu Teala'nın şu ayetiyle sabittir. En güzel isimler Allah'ındır. allah, allah Teala'ya bu isimlerle dua ettir. Allah'ın isimlerinden aşırı gidenler işlediklerinin cezasını göreceklerdir. Ya Allah, ya Hay, ya Kayyum, ya Rezak, ya Fettah. Buyur. Bir kimsenin Allah'ın isimleri dışında başka bir isimle Allah'a dua etmesi caiz değildir. Yazdınız mı? Evet. Caiz olup emredilen dua Allahu u Teala'nın şu ayetiyle sabittir. En güzel isimler Allah'ındır. Ayeti isterseniz yazın. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua edin. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua edin. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenler işlediklerinin cezasını göreceklerdir. El-Araf suresi 180. 2. Dua edenin falancanın hakkı için. Bakın bugün... Mesela bugün içinde yaşadığımız günde bu çok mesela yapılan bir şeydir. Falancanın hakkı için veya peygamberinin ve nebilerinin hakkı için ya da Kabe'nin ve meşar Haram'ın hakkı için gibi sözlerle Allah'a yalvarması mekruhtur. Bunu kim söylüyor? İmam-ı Azam söylüyor. Bakın bunu kaynağında söyleyeceğim şimdi. Kaynağında söyleyeyim. el akide tut tahaviye şerhi, kitabe şerhi bugün mesela bizde çok mesela önemli bir kitaptır. Ondan sonra İt Hafızü Saadetül fıkh Fıkhü Ekber Şerh'i. İmam-ı Azam'ın kendi kitabı. Evet. İşte asıl mesele nedir? Kendi kaynağında. O imamların ortaya koydukları kaynağın asıl kaynakta mesele beslemek lazım. Evet. Demek ki ne dedi? Dua ikincisi bak, mesela tevhid, şer'i tevessül ve batıl tevessül hakkındaki görüşlerini açıklıyoruz. İkincisi dedi, dua edenin, falancanın hakkı için veya peygamberinin ve nebilerinin hakkı için ya da Kabe'nin ve meş'ar-ı haramın hakkı için gibi sözlerle Allah'a yalvarması mekruhtur. Şimdi sen bunu bir toplumda söylesen, aa adam işte tarikata karşıdır, adam işte hep dinden çıktı gibi sana bakacaklar. Halbuki hiç alakası yok, hiç alakası yok. biz bize nakil edilen İslam mesela bekçiliğini yapan alimler bu ümmete efendim İslam kaleliğini yapan kimseler nasıl bu dini yaşamışlarsa biz de öyle yaşayacağız. Üç. Bir kimsenin Allah'tan ile Allah'a dua etmesi doğru değildir. Ya Fettah Ya Rabbi kapıları açan sensin. Ya Razak Ya Rabbi rızık veren sensin. Ya Alim en Alim sensin. İlmimi artır Ya Rab. Ya Alimu Ellimni ya, mesela, ya Rabbi sen ilmimi arttır. Ya Rabbi sen efendim rızkımı genişle. Ya Rabbi sen kapılar aç bana. Mesela bunlar Ya Rahman, Ya Rahim. Mesela bunlar hep Allah'ın isimleri. 99 meşhur olan 99 mesela ismi. Yani kitap, sünnet bunlarla Allah'a dua etmemizi istiyor. E bir de Resulullah'tan varid olan dualar var. Onlar da hariç. Onu da ayrı, ayrı tutmak lazım. Çünkü Allah Resulü'nden gelen dualar gene Esmaül ül Hüsna içindedir yani. Onu ayrı şey yapmamak lazım. Bazen mesela yanlış algıya meydan verilmemesi lazım. Bir kimsenin Allah'tan gayrısıyla Allah'a doğru doğru etmesi do doğru değildir, dua etmesi doğru değildir. Duada senin arşının izzetle tutunduğu yerlerin hürmetine bakın. Veya yarattıklarından birinin hakkı için gibi sözler kullanılmasında nefret ederim. Bunu İmam Azam diyor. Bakın kaynağını söyleyeyim. Kaynağını söyleyeyim. İmam Ebu Hanife ve Muhammed İbnül Hasan kişinin duasında Allah'ım senin arşının izzet düğümü hatırına diye dua etmesini hakkında bir nas olmadığı için kerih görmüşlerdir. Hakkında bir böyle bir hadis ayet hadisi yok diye onun için kerih görmüşlerdir. Ebu Yusuf'un sözünü, sözü, sözünü ettiği nas da hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dua etmiştir. Allah'ım ben senden arşının izzet düğümlerinden kitabındaki sonsuz rahmetle senden isterim. Bu hadisi El Beyhaki Ed'avat El Kebire adlı kitabında tahric etmiştir ve bineyede de bu zikri geçmiştir. Nasburiyye'de bunu mesela efendim rivayet etmiştir. Yani bu mesela yani bu imamın mesela ben bunu bu böyle bir şey söylemesinden nefret ederim dediği sebep, o kitap ve sünnetle sabit olmadığı için ve bu sabitliği de yani doğru bir, güzel bir şekilde, güzel bir şey olarak görmemişlerdir yani. Bu söylenen sözü de. Evet. Dört, Allah yaratılmışların sıfatıyla vasfedilmez. allah Teala yaratılmışlar sıfatıyla vasfedilmez. Gazabı ve rızası onun iki sıfatıdır. Keyfiyetleri araştırılmaz. Ne için gazab ettiysen, sana ne, ne yapabilirsin ki? O gazap da onun elindedir, efendim rıza da onun elindedir. Rızasına uygun iş yaparsan razı olur, gazabına uygun iş yaparsan gazap eder, azap eder, yakar. Onun nasıl mesela mükafatı, cenneti varsa rızanın karşılığı cennettir, gazabın karşılığı cehennemdir. Onun iki sıfatıdır, keyfiyetleri araştırılmaz. Yani niçin, neden? araştırılamaz çünkü o Allah'ın sıfatıdır. Ben ne yapayım? Bana mesela ben mesela kendi hakkında bir bilgi sahibi değilken Allah'ın sıfatları nasıl ben mesela Allah'ın mesela keyfiyetleri istemediği bir şeyi ben mesela onu araştırabilirim. Bu eli sünnet vel cemaatın sezidir. Bu cümlede nedir? eli sünnet vel cemaat bu noktada araştırılmaz demişlerdir. Ha. Allah gazap ettiği gibi razı da olur. Mümkündür. Onun gazabı cezalandırması, rızası ise sevabı denilemez. Yani gazabı mesela diyelim gazaba gelmiş cezalandırmış. Rıza efendim sevap vermiş mesela rızasıdır sevap mesela onu karıştırmamak lazım diyor. Dilediğine gazap yazar, dilediğine sevap yazar. Yani efendim rızası sevaptır belki, belki bir rıza var ki mesela sevap verir bir rıza var başka bir şekilde onu mesela şey yapar mükeffatlandırır. Onun için onun gazabı cezalandırması rızası ise sevabı denilemez. O kendini nasıl bahsetmişse biz de öylece onu vasfederiz yani Allah kendi zatıyla kendisini nasıl vasfetmiş ise biz de onu o şekil vasfederiz o nasıl vasfetmiş o doğmamış ve doğurmamıştır Kul suresinde Kul de ki Huvallahu ahad o Allah o Allah birdir ki Allahu Allahussamed hiçbir şeye muhtaç değil lem yelid ve lem yuled ne doğurmuş, ne doğurulmuştur. El ahad, ahad'dır. Doğmamış, doğurmamıştır. Ahattır, samettir. Yani birdir, samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Onu de, ona denk hiçbir şey yoktur. Gel bakayım şimdi sen bunu nasıl tarif edebilirsin? Allah zaten kendisini tarif ediyor. ehl sünnet vel cemaatin itikadı budur. Allah kendisini nasıl tarif ettiyse... ...Müslüman efendim bugün mesela Kur'an'a ve sünnete tabi olan Müslüman da Allah vasfettiği gibi vasfedecektir. Allah hay, semî, Basir, Alimdir. Allah'ın eli, müminlerin kullarının eli üzerindedir. Ancak bu kulların eli gibi değildir. Heh. El var. El var. Allah elden bahsediyor ama bizim elimizin mesela gör görünümde benzetme yaptığımız gibi değildir. Kudrettir. Onun eli güçtür, kuvvettir. Onun keyfiyetini biz yapamayız. Heh. Beş. Onun eli, yüzü ve nefsi vardır. Onun eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın kitabında zikretmiş olduğu yüz ve yüz el nefis onun keyfiyeti bilinmeyen sıfatlarındandır. Şimdi sen Allah'a desen ki haşa Allah'ın yüzü böyleydi, eli şöyleydi diye tarif edebilir misin? Etti nauzu bile insan küfre giriyor. Yani sen bir kulsun sen onu nasıl tarif edebilirsin ki? Evet. Elinden maksat kudretidir veya nimetidir denilemez. Zira bu durumda Allah'ın sıfatlarını iptal etme söz konusu olur. Bu ise mütezille ve kaderiye'nin görüşüdür. Ya mütezille ve kaderiye efendim işte eli tarif etmişler. Mesela kudret demişler, nimet demişler, başka bir şey demişler. Yani demek istiyor. Yani Cenab, Hak mesela tamam eli varsa vardır, bitmiştir. Eli niçin var var olduğunu Allahu Teala bize gösteriyor. Çünkü biz eli tanıyoruz, elimizin var olduğunu biliyoruz. Eğer Allah başka ele başka bir şey bir isim koysaydı biz onu bilmezdik. Mesela cennet nimetlerini Allahu Teala bahsediyor, portakaldan bahsediyor, elmadan bahsediyor, muzdan bahsediyor. Niçin? Çünkü biz bunları dünyada görüyoruz, yiyoruz, yediğimiz için Allahu Teala bahsediyor. Ama eğer görmediğimiz bir meyveyi Allah bize bahsederse ah, nasıl bir meyvedir derdik. İşte allah Teala biz de eli bildiğimiz için, yüzü gözü bildiğimiz için Allah-u Teala da bu yüzden gözdeki yani kendisini nasıl tarif etmişse bir öyledir. Ee, buna efendim yorumu getiren, işte böyledir şuna benzetme gibi mesela yapılan Mötezzile ve Kaderiye'de bu görüşü bunu yapıyorlar. Evet, altı hiç kimsenin Allah'ın zatı hakkında bir şey söylemeye hakkı yoktur, aksine onu kendisini nasıl vasıflandırmışsa öyle vasıflandırmalıdır. Allah Tebareke ve Teala hakkında bilmediğini de söylememelidir. Çünkü bir insan Allah hakkında bilmediği bir şeyi söylediği zaman ne yapar? Allah'a iftira etmiş olur. Allah'a iftira edenin de yeri cehennemdir. billah. Diyelim mesela bir şey, şunu Allah emretti dedi. E yok öyle bir şey. Veya ne yetti? dedi. Yine aynı. Yani emirde de nehide de söylerse efendim her ikisinde de azap sahibi olur. Bilmediği halde. Yani Allah'ın mesela onu söylemediği halde Allah'a iftira etmiş olur. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz için de öyledir. Evet. Yedi Ebu Hanife'ye nüzul hakkında sorulduğunda Allah keyfiyetsiz olarak nüzul eder cevabını verdi. Allah yani hiç mesela bir nasıl, niçin, neden? Keyfiyetsiz yani. Keyfiyetsiz şey budur. Neden indi, niçin indi, ni, nasıl indi? Acaba nasıl bir şekilde indi? Arabayla mı indi? Gökte mi indi? Uçarak mı indi? Nasıl indi? Haşa. Tarif edilemez. Ancak indi diyor mesela onun mesela nüzül, efendim şeyi hakkında nüzülü var ama keyfiyetsiz bir nüzül. Nasıl indiğini Allah'tan başka kimse bilmez. Cenab-ı Hak mesela bazı hadislerde geçiyor ya, gecenin şu saatinde diyor yeryüzüne nüzül eder. Yok mu ben bana dua eden kullarım gibi mesela buna benzeyen hadisler var. E nüzül ediyor ama nasıl ediyor? Biz onu mesela tarifini yapamayız, keyfiyetini bilemeyiz. Evet. Sekiz, Allah Teala'dan bir şey dilerken yukarıdan istenir. Aşağıdan değil. Çünkü aşağı rububiyetin sıfatlarından değildir. Yani el açarak istenir. El kapatarak aşağıya doğru değil. Aşağıya nasıl olur? Ancak azabından mesela ateş gibi. Allah vecirni minen nar dediğin zaman ya Rabbi beni ateşten koru. Beni cehennemden koru dediğin zaman o ateş Allah'tan mesela yani o yukarıya bakış kalkış mesela rububiyetten mesela istekten olduğu için mesela onu mesela, isterken ne yapılır? El aşağıya çevrilir. Evet. Yani azap gibi efendim ikab gibi Cenab-ı Hakk'ın mesela gazabı gerektirdiği şeyden mesela istendiği yerde el aşağıya çevrilir. Evet. Yani ya Rabbi beni bu cehennem azabından koru ve beni böyle bir gazaptan gazaplandırma gibi. Evet. Dokuz. O gazaba geldiği gibi razı da olur. Onun gazabı cezalandırmasıdır. Denilmeyeceği gibi rızası da sevabıdır denilemez. Bir şeyde gazaba gelir, bir şeyde razı olur. O onu bileceği iştir. O yaratıcıdır. Dilerse gazap eder, dilerse etmez. Onu bileceği iştir. On hiçbir şeye benzemediği gibi yarattıklarından hiçbir şey de ona benzemez. O bir şeye benzemediği gibi yaratılan varlıklar da hiçbir şey ona benzemez. Mesela diyelim ki birisi rüyasında dese ki ben Allah'ı gördüm. Yalan konuşmuştur. Görmemiştir. Çünkü Allah kimse görmüyor. Heh. Peygamberi görmüşse peygamberin suret, suretinde şeytan girmez. Doğrudur o. O sadık bir rüyadır. Ama ben Allah'ı gördüm diyemez diyemez. Çünkü Allah görün, görünmeyen bir varlıktır. Evet. O hali hazırda isimlerinin ve sıfatlarının sahibidir. 11 Onun sıfatları, yaratıklarının sıfatlarının hilafınadır. Muhalefettir. Onun bilmesi bizim bilmemiz gibi değil. Mesela ilim var. Kulda da ilim sıfatı var. Allah Allah alimdir. E kulda da alimlik sıfatı var. Ama o ilimden cüz'i verilmiştir o kula. Yani denizden bir damla verilmiştir o kula. Deniz nerede, damla nerede? Damla ile denizi bir kıyas edebilir misiniz? Okyanusla bir damlayı kıyas edebilir misiniz? Evet. Kudreti vardır ancak bizim kudretimiz gibi değil. Gücü var, güçlüdür, kudretlidir, yeteneklidir ama bizim gibi değil yani. Bizim gücümüz bir şeye kadardır. Bir şeye gücümüz yettiği kadar kaldırabiliriz. Onun dışında gücümüz bitmiştir. Ama onun gücü sonsuzdur. Görür fakat görmesi bizim gibi değildir. Allah'ın Celle Celalü görme görmez sıfatı var. Basar bize de var. Biz nereye kadar görürüz? Ce avcılara kadar. Ötesi gözüm ki gözümüz kesmez. Onu da karışık görürüz. En net gördüğümüz sokağın başına kadar öyle veya böyle bir şeyi görürüz. Ondan sonrasını göremiyoruz. Evet. Ama Allah'a böyle değil. Her yerde. En incelik noktalara varıncaya kadar her şeyi bilir ve görür. Evet. Duyar ancak duyması bizimkine benzemez. Şimdi ben bir kitapta okudum. Diyor ki eğer Allah-u Teala... Bu insanın üzerindeki görme şeyindeki duyularak mesela net bir şekilde yani her şeyi görür, gösterir gibi şey yapmış olsaydı hayat çekilmeyecek hale gelirdi diyor. Çünkü öyle o kadar hücreler var ki insanın elin üzerinde. E düşünün eğer gözünüz onu kavrayabiliyorsa siz yemek yemezsiniz yani. E o zaman mahrem kalkar. Mesela burada bir, birbirinizi gördüğünüz gibi efendim kapının arkasındaki insan da görürdünüz. O zaman başka bir insan da görürdünüz, gayet de her şeyi görürdünüz. İşte o zaman hayat çekilmeyecek bir hale gelirdi. Evet. Onun için Cenab-ı Hak, -Ala Hazretleri her şeyi görür ve bilir ama bizim gibi değil. Konuşur ancak konuşması bizimkine benzemez. Kelam sahibidir Allahu Teala. Kelamda sıfatıdır. Ama konuşması bizimkine benzemez. Nasıl konuştu? Ne, niçin konuştu? Sesi kimin sesine benzedi? Nasıl benzedi? Ne şekil benzedi? Onu yapamayız. Çünkü o, o konuşur ona iman ediyoruz ama konuşması bize bizim konuşmamız gibi değil 12. allah Teala mahlukatının sıfatıyla sıfatlarıyla sıfatlandırılamaz yani mahlukat yaratık yaratık olan yaratıkların sıfatıyla Allah sıfatlandırılamaz vasıflandırılamaz 13. Kim Allah'ı kulları kulları tanımladığı gibi tanımlarsa kafir olur naazıbillah çok tehlikeli bir şey kim Allah'ı kulları tanımladığı gibi tanımlarsa kafir olur Mesela bir kuru işte şu adam şöyledir işte şöyleydi işte rengi şuydu boyu buydu şişeyi şu düşüşüydü şu diye tarif ettiği gibi haş Allah da öyle tarif ederse kafir olur namuslu. Evet. 14. Onun sıfatı zatî ve, fi ve fiilidir. Zatî ve fiilidir. Zatî sıfatlar hayat, kudret, ilim, kelam, semi, basar ve iradedir. Bunlar Allah'ın zatî sıfatlarıdır. Fiili sıfatlarda yaratma, rızıklandırma, inşa, ibda. İbda hiçbir benzeri olmayan. Yani hiçbir şekilde yaratılışta yaratmayı yaratırken hiçbir şeye benzemeyen. Ve tekvin, oluşturma. Ol dediği mesela Cenab-ı Hak kun, feye kun. Mesela bir şeye ol dediği zaman kun diyor. Emir, o emir veriyor. Feye kun, o da ol veriyor. Evet. Bunun dışında her ne kadar fiili sıfatı varsa... Hali hazırda hem onların hem de sıfatlarının sahibidir. Bunun dışında başka ne kadar sıfatlar bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz sıfatları varsa efendim o bütün bu sıfatlar hepsinin hali hazırda hem sıfat sahibidir hem onun salıkları sahibidir. Evet. 15. Allah hali hazırda fiil sahibidir. Fiilden fiil ezelden beri onun sıfatıdır. Fiil nedir? Ezelden beri onun sıfatıdır. Ezelden beri. Fail Allah'tır, fiil ezeli bir sıfattır. Mef'ul mahluktur. Yani yaratılan mahluktur. Allah'ın fiili mahluk değildir. Allah'ın yaptığı fiil de mahluk değildir. Mesela Kur'an'ı indirdik, Kur'an mahluk değil. Kelamıdır. Heh. 16. Her kim Rabbim gökte midir bilmiyorum derse kafir olmuştur. Bak bak. Ne ince bir mesele yani. Aynı şekilde o arşının üzerindedir. Fakat arş gökte midir, yerde midir bilmiyorum Diğer kimse de kafir olmuştur. Onun keyfiyetini Allah bilir dersin. O kadar. O kadar. 17. Kendisine Allah nerededir diye soran kadına Allah Subhanahu subhane ve teala semadadır. Yerde değil cevabını verdi. Bunun üzerine adamın biri peki Allah'ın o bizimle beraberdir. El Hadid suresinin 4. ayeti kerimesindeki sözüne sen ne dersin? Allah bizimle beraberdir. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor mu? Ya yelletinameniz taeyin o bil sabrı e iman edenler sabır ile namaz ile Allah'tan yardım dileyin. İnna Allah'a ma çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bak Allah diyor kim sabrediyorsa Allah onunla beraberdir. Peki diyor bu sözde sen ne dersin yani? Mesela Allah bizimle beraberdir diye sözüne bu senin bir kimseye mektup yazıp ben seninle beraberim demen gibidir. Değil mi? Sen birine mektup yazıyorsun arkadaş bu noktada hiç çekinme. Allah'ın izniyle, izniyle her yerde seninle beraberim. Arkandayım. Seni mesela destekliyorum gibi. Evet. Demen gibidir. Halbuki sen onun yanında değilsin yanıtını verdi. Değil mi? Sen söylüyorsun mektupta veya telefonla telefonla söylüyorsun. Diyorsun ya merak etme bak üzülme kardeşim. İnşallah sen bu noktada rahat ol. Yanındayım. Arkandayım. Destekçisin. Destekçinim. Diyorsun ama sen yanında değilsin. Evet. On dokuz. Allah göktedir yerde değil. O, o, ona, o sizinle beraberdir El Hadid ayetini hatırlatan adama da bu yine aynı mesela devamı başka bir yani bu bir sefer adam olarak beyan ediyor. Bu senin bir adama mektup yazıp onunla beraber olduğunu söylemen gibidir. Halbuki sen onun yanında değilsin dedi. 20 Allahü Teala Musa ile konuşmadan evvel mütekelim konuşucuydi. Allahu Teala Musa Aleyhisselam ile konuşmadan önce de mütekelimdi yani Konuş, konuşuyordu. 21 Allah kendi kelamı ile konuşur. Kelam onun ezeli sıfatıdır. Yani kelamı nasıldır? Ne şekil konuştu? Hangi dilde konuştu? Şimdi adam der ya Kürtçe mi konuştu? Arapça mı konuştu? Türkçe mi konuştu? Bütün diller hepsi onundur. Yaratan odur. Evet. 22 Konuşur ancak bizim konuşmamız gibi değil. Yani konuşması var ama konuştuğu bizim konuşmamız gibi değildir. Biz 25 geçen mi başlamıştık. Evet. Evet Şurayı bitirelim Bırakalım inşallah Evet 23 Musa Aleyhisselam allah Teala kelamını işitmiştir Allah Musa'ya kelamiyle ile konuştu Nisa suresi 164 Allah Musa ile konuşmadan Önce de mütekellim idi 24, Kur'an müshafta yazılmış olan Allah'ın Allah kelamıdır. O kalplerde hıfz edilmiştir. Dillerde okunur. Allah'ın nebisine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de indirmiştir. 25, Kur'an yaratılmış değildir. Bakın, yaratılmış değildir. Evet, burada kalıyoruz inşallah. Bir dahaki dersimizde Ebu Hanife'nin kader hakkındaki görüşleriyle ilgili olacak. Şimdi müzakeremize geçelim. Burada şimdi soracağımız sorularımız varsa hem e, ben saati da geçirmek istemiyorum. Bıkkınlık da olmasın. Şeytanda bir manada çok e, insana bu noktada şeylik veriyor biliyor musun? Bıkkınlık veriyor, bir şey veriyor o noktada. E, şimdi burada soracağımız e, sorumuz varsa e, onu onları cevaplayalım. Yani bu noktada kimse sıkılmasın, çekilmesin. Efendim kimseye ben soru sormayacağım şey olarak yani. Mesela siz kendi, kendiniz araştıracaksınız inşallah. Sizin bu noktada işte yarım kafanıza takılan bir şey varsa sorun inşallah biz de bu şeyimizi geçirelim. Veya şöyle bir şey yapalım. Mesela soru yok ama bir şey araştırmışsınız. Bir şey mesela şey yapmışsınız, bir çalışma yapmışsınız. O çalışmayı bize aktarırsınız, faydalanırız. Çünkü burada mesela niçin toplanıyoruz? Bu toplanmanın rahmet olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi cemaate rahmet ayrılıkta ise azap vardır. Cemaatin rahmetinden yararlanmak için biz bu noktada her birimiz birimizde yararlanacağız. Yani burada hoca talebe yok. Her birimiz birimizde yararlanacağız. Biz mesela yani biz de sizin talebeniziz, siz de bizim talebemizsiniz. Hepimiz birbirimizin talebesiyiz. Yani her bir insan şunu bilmek lazım. Her bir insan bildiği bir şeyin ilmi, alimidir yani. On için o noktada rahat olalım. Bu noktada kimse e, sakın mesela diyelim bulunmak isteyen bazen insanlar olur icabında mesela. Ben, bazen ben şimdi biz bu tecrübeleri çok geçirdiğimiz için adam diyor ki ya acaba diyor gitsem diyor ya bir de bir hoca bana bir soru sorsa ya bir de ben cevap vermesem gerekiyor ki. Geçen e, bunların birkaç ay öncesi bazı arkadaşlarla böyle ders yapıyorduk işte sağlık nedeniyle ben bıraktım. E, şimdi. E, bir grup genç merak etmiş, demişler ki biz e, sizi ziyaret etmeye geleceğiz, bir hocayı ziyaret etmek istiyoruz falan, peki işte demişler, onlar da geldiler. Şimdi birisi geldi, hocam dedi, arkadaşlar demişler ki, yani e, hoca acaba bize soru sormaz değil mi inşallah? Dedim çok rahat olsunlar, yani çünkü hakikaten öyle oluyor, şimdi bazen yani bunu buna sıkıntıya da oluşturmaya gerekiyor, zaten Allahü Teala kim ne kadar, kime ne kadar bir pay verdiyse onu payını alıyor zaten. İşte cemaattaki rahmet budur yani. Ondan sonra gençler geldiler, bir açıldılar, soru soruyorlar, o soruyor, öbürü soruyor, öbürü soruyor. Derken bayağı bir hoş, güzel bir şey geçti. Onun için buyurun burada şimdi bir sorunuz varsa cevaplayalım. Siz söyleyeceğiniz bir şeyler varsa söyleyin, tavsiye edin. Efendim kafanıza takılan bir şey. Buyurun. Buyurun Mustafa e, Hacı. Evet. olarak. Tabi hangi alt koyuyoruz? Şimdi bunu şöyle alt başlık yapalım. Mesela e, Ebu Hanife'nin akidesi deyip A tevhid şer'i, tevesül ve batıl olan tevesül hakkındaki görüşleri. Ondan sonra gelecek de onun ardında onu takip eden B Ebu Hanife'nin kader görüşleri. Ondan sonra geliyor efendim e, C Ebu Hanife'nin iman hakkındaki görüşleri. Ondan sonra geliyor Ebu Hanife'nin sahabe hakkındaki görüşleri. Ondan sonra kelam ve dinde tartışma'yı yasaklaması ile E bölümünde geliyor ve burada efendim e, İmam Ebu Hanife'nin şeyi bitiyor. E, ondan sonra işte İmam Malik geliyor. O şekil. O da efendim tefill hakkındaki görüşü bu şekil devam ediyor. Evet. Onu o şekil inşallah sıralayalım. O noktada da e, burada tabi şimdi bunlar biraz özetlidir. Teferruatlı değildir. Onu da söyleyeyim. Teferruat o kadar bir zaman ister ki bakın ben mesela ben bunu bir saat bir derste şu şunu bitirme bitirmeyi istiyor istiyordum yani planımda o vardı ama olmadı. Bakın olmadı. Yani biz bunu teferruatlı yapsak yani e ayları, yılları alır. Bu da her gün yapılması gereken bir şeydir. İşte mesela medreselerdeki şey en güzel bir yön budur. Her gün bir şey yapılıyor. Her gün bir şey yapılıyor ama bazen de geri tek te, tekmeler tepmeler de oluyor. Şimdi zavallı talebeyi sıkıştırıyorlar. Hadi bakayım. Nasara yan sonra nasara yan sonra nasara yan nasara. Ya adam sıkıyor, sıkılıyor, sıkılıyor. Bu sefer geliyor izhara kadar tam ilmin tadını alacak, kafiyeye geçecek, mola camiye geçecek. Tam bir şey yapmaya çalışacak adam bırakıp gidiyor. Bir daha bir daha da gelmiyor. Çünkü fiillerle, şeylerle öyle bir sıkıntı veriliyor ki, e, halbuki mesela biraz o insanları şöyle efendim kendi hallerinde bırakıp zaman akışına bırakılsa yani ezberdeki bir şeyle kalmazlarsa daha farklı bir şey elde ederler. Daha çok şey elde ederler. Ama ezber olsun deniliyor. E Ezberde de papağan gibi söyle, söyle söyle söyle Ondan sonra bir şey anlaşılıyor. Evet. Hücum bir de bize <gülüyor> e, amel itikadi şeyleri e, ayırıyor, ayırıyor, ayırıyorlardı. Evet. Yani bize öğretilen oydu. İşte amelde mezhebimiz işte. evet. ee, ve iddikattaki e, mezhebimiz. Bu, bu nedir hocam? Bunu bir açar mısınız? Şimdi bakın buradaki imamların bazı sözlerini şey yapayım. Bu e, sorduğunuz soruyla ilgili. Ben bunu ders içinde yapacaktım ama bu da bir faydalı olur. Şimdi buradaki imamların sözlerine vakıf olabildiklerimizi mesela vermemiz faydalı olacaktır diyor. Onları taklit edenlere hatta mertebe bakımında onlardan alt derecede olanlara körü körüne taklit edenlere onların sözlerine ve mezheplerine gökten inmiş tutun gibi mesela tutunmuş olanlara umulur ki bir nasihat ve hatırlatma olur diyor. Burada bir cevap var. allah Teala buyuruyor ki size Rabbinizde indirilmiş olana tabi olun. Bakın Rabbinizde indirilmiş olana tabi olun. Onun dışındaki velilere, dostlara tabi olmayın. Ne de az hatırlıyorsunuz, öğüt alıyorsunuz. Bu ayet-i kerime gereği İmam Ebu Hanife bakın bunların ilkidir. Şimdi on, ondan dinleyelim. Bunların ilki İmam Ebu İmam Hanife Ebu, Ebu, İmam Ebu Hanife Hazretleri Ebu Hanife Numan bir sabittir. Bunun mezhebinde olanlar, ondan çeşitli söz ve ifadeler nakletmişlerdir. Hepsi de bir şeye götürmektedir aslında. O da şudur, hadisi esas almak, ona muhalif olan görüşleri terk etmek vaciptir. Bakın, amelde de, itikatta da es had hadisi esas almak, onun dışındaki şeyleri de terk etmek vaciptir. Evet, şimdi bir, bakın İmam Ebu Hanife'nin mesela görüşünü naklediyorum. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim hadistir diyor. Burada İmam-ı Azam illa gelin bana tabi olun dedi mi? Demedi. Hadisi bulduğunuz takdirde o hadis sahihse senin de benim de mezhebim odur dedi. İki, bir kimsenin nerede aldığımızı bilmeden nerede aldığımızı bilmeden Bizim sözümüzü alması onunla amel etmesi helal olmaz. Bakın. Bir kimse biz mesela tamam bir görüş beyan etmişiz ihtiyada bulunmuşuz diyor. Ama iştihadımızın hangi söze dayalı olduğunun kaynağını bilmeden bize efendim tabi olmaları helal olmaz diyor. Bir rivayette benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır. Bunu İmam-ı Azam söylüyor. Bak dikkat buyurun. Bir, benim delilimi bilmeyen benim sözlerimle fetva vermesi haramdır. Çünkü neden? Çünkü biz beşeriz. Bugün bir söz söyler, yarın ondan geri dönebiliriz. Diğer bir rivayette dikkatini çekerim ey Yakup, Ebu Yusuf gibi. Sakın ola ki benden duyduğun her şeyi yazayım deme. Bakın. Benden duyduğun her şeyi yazayım deme ya biz tasifçularımız mesela mezhep tasifçularına ne, ne demek gerekiyor çünkü ben bugün bir kanaat bildirir yarın ondan vazgeçebilirim yarın bir kanaat bildirir öbür gün vazgeçebilirim şimdi üçüncüsü Allah'ın kitabına Allah'ın kitabına ve Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerine muhalif bir söz söylersem sözümü terk eder. Dikkat buyurun. Bu üç görüş, bu üç beyan İmam Azam ve bu Hanife hakkında Şimdi bu üç beyanın yeri nerededir? Nerede geldi o beyan? Bakın dikkat buyurun. Sorduğunuz için bir geniş aydınlanalım diye. Bunu mesela Hanefi fıkhının en mesela meşhur kitaplarda İbn Abidin haşiyesinde cilt bir sayfa 63 Resmül Müfti. İbn Abidin'in risalelerinde o da birisidir cilt bir sayfa 4. Şeyhi, Şeyh şey Salih el Fellani İkazül Himem cilt e, sayfa 62'de nakletmişlerdir. Bunlar bu görüşleri ondan nakletmişler. Ayrıca İbn Abidin Şerhül Hidaye'de de İbnül Humam'ın hocası İbn Şahna el Kebir'den şunu nakleder. Eğer hadis sahih olur da mezhebe muhalif olursa hadisle amel edilir. Bakın. Eğer hadis sahih olur ama mezhep ona muhaliftir. Mezhepte ona mal, Mesela bakıyorsun hadis sahih, efendim sahiliği de bilinen bir şey. Mezhepte de ona muhalif bir ihtiyat var. Hadisle am amel edilir diyor. E, bu nihayetinde hem amelde hem itikatta. Yani hem ibadette hem itikatta. Bu da onun mezhebidir. Hadisle amel etmekte kişi hanefi olmaktan çıkmaz. Diyelim ki adam mesela bir e, şey çıktı ortaya, bir hadis çıktı. E de mesela mezhebin bir görüşü çıktı ortaya. Üç imamdan birisinde. Bir görüş çıktı ortaya. Ama o görüş hadise mesela şey olmakla, zıt olmakla beraber hadise sahiptir. onlarda da diyor mesela sen hadise uyduğun takdirde mezhebe diyor zarar olmaz. Mezhepten de çıkmış sahipmazsın diyor. Bakın bizde işte bu tasvuf var yani. Olur mu? Nasıl olur? ben yani bizim hele benim gibi böyle bir sakallı birisine bunu anlattım. Adam beni dövecek ki. Asıl onu diyor. ne? Nasıl söylesin. Kim bunu söylemiş? Hangisini? Şeyi mi söylemiş? Alevi mi söylemiş, söylemiş bunu? Kim söylemiş diyor. Adam böyle galeyana geliyor, şey yapıyor. Dedim kardeşim ben sana kaynana bak. Kaynağını söylüyorum. Adam dedi helallen nedir? Ayet gösteriyorum. Helallen nedir? Hadis gösteririm. Helallen nerede kardeşim? Sen yoluna devam et. Sana ayeti gösteriyorum hele hele nerede? Hadis gösteriyorum hele hele nerede? Sen o zaman karşılığında hele hele'nin yerine bir bana bir şey söyledin. Şu ayete göre senin söylediğin yanlış, bu hadise göre söylediğin yanlış. Bu imamın içtiği adına göre söyledin bu yanlış, onu değil Onu bana söyle, başım üstünde yerim var. E ama hele hele diyorsun. Ee, nitekim İbni Abdülber, bunu Ebu Hanife ve başka alimlerden rivayet etmiştir. Derim, dilerim ki bu ilimlerin ve takvalarının kamil olmasının bir sonucudur. Bakın, bu da onlar nedir? Onların ilimlerdeki derinliğe ve takva sahibi oluşunun bir delilidir. Çünkü burada bütün sünneti kuşatmadıklarına işaret etmişlerdir. Demişler ki sünnetin tamamı bizde değildir. Efendim, bizde olmayan senetler de var. Bu olmayan senetler de bu vardır, demişlerdir. Dikkat buyurun. Ee, çünkü daha sonra geleceği üzere İmam Şafii bunu aynı şekilde ifade etmiştir. Yani bazen onlar kendilerine ulaşmamış bir sünnete muhalif görüşler dedebilirler. Böyle bir durumda bizlere sünnete uymayı ve bunu onların mezhebi olarak kabul etmeyi kabul etmeyi emretmişlerdir. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunu yine efendim e, İbni Abdülber, El-İntika fi ehadis-i selasetil e'imetil diye, Sayfa 145 İbn al-Qayim İlam Sayfa Cilt 2 Sayfa 309 İbn Abidin el-Behr al-Rayik Haşiyesi Cilt 6 Sayfa 293 Resmül Müfti Cilt 2 Cilt 20 Sayfa 29 32 Şarani el-Mizan Bunlar hep Hanefi fıkh, Hanefi alimleridir yani Şarani el-Mizan Cilt 1 Sayfa 55'te ikinci rivayetle üçüncü rivayeti ise Abbas el-Duri İbn Ma'in'in tarihinde cilt 6 sayfa 77 ve birinci maddede İmam Zufer'den de sahih bir senetle rivayet etmiştir. İmam Zufer de i̇mam Azam'ın mesela efendim mezhebinde büyük bir alimlerden birisidir. Gerçi onun çok e, fetvasını esas almıyorlar. Daha çok üç büyük imamın fetvası esas alınıyor. Bunun benzeri de sözlerinde Ebu Hanife'nin talebeleri İmam Yusuf, İmam e, e, İmam Yusuf, İmam Zufer Afya bin Yezid'den rivayet edilmiştir. El İkaz sayfa 52. İbnül Kayyım Ebu Yusuf'tan gelen rivayetin sahih olduğu söylemiştir. Bu az önce mesela açıklanan şeylerin kaynaklarıdır. Efendim Yine Cilt 2 sayfa 344. Ayrıca Eli Kazın ziyadelerinde sayfa 65 İbni Abdülber İbni Kayyım'da rivayet edilmiştir. Derim ki delilleri bilmeyenler hakkında söyledikleri bu, bu ise sözlerini delile muhalif olarak bildiği halde delile muhalif fetva verenlerin durumu nedir? Bakın. Yani hani diyor ya bizim mesela delilimizi bilmeyip de bizim sözlerimizle fetva vermesi haramdır. Mesela imam mesela şey diyor ki bu öbür imam diyor mesela İbn Abdilber yani eğer diyor deliller hakkı yani dani da bunun delilleri bilmiyorsunuz demesi hakkında ise onların sözünü körü körne taklit etmeye etmeye gelince durum ne olur diyor efendim çünkü bunu tek başına körü körne taklidi taklidi yıkmaya yeterlidir çünkü diyor bu şekil eğer bu sözler yani körü körne taklidi tamamen kökten yıkar acaba Ondan sonra bundan dolayı bazı mukalitler Ebu Hanife'nin delilini bilmeden onun sözüyle fetva vermeyeceğini söylemediğinden Ebu Hanife'ye ait olduğunu reddetmektedir. Derim ki bunun sebebi imam çoğu zaman görüşlerini kıyasa dayandırmaktadır. Şimdi bazı şey vardır imam o konuda İmam Ebu Hanife Hazretleri bir mesele hakkında efendim hadis bulmamıştır kıyas etmiştir o konuda. Kıyas etmiştir daha sonra güçlü bir kıyasa vakıf olur. Yahut da Resulullah'tan onu konu hakkında, o konu hakkında ona bir hadis ulaşır. Bunun üzerine onu alır ve eski görüşünü terk ederdi. Bakın. İmam mesela efendim o bir konu hakkında iştihad eder, efendim kıyas eder. O konu hakkında daha sonra mesela sahih bir hadis ona ulaştırıldığı zaman o görüşü terk eder. Nereden geçiyor? El-Mizan, Cilt 1, sayfa 62. Özetle şunu söyler. İmam Ebu Hanife hakkında bizim gibi her insaflinin kanatı şudur. Şayet o şeriatın tedvin edildikten sonra hafızların şeriatı toplamak üzere yaptıkları rehileler, gezintiler bittikten sonra yaşamış olsaydı, bunlara ulaşsaydı bunları esas alır, ya esas alır yapmış olduğu her kıyası da terk ederdi. Bakın, Çünkü mesela şimdi biz onun zamanıyla kendi zamanımızı karıştırmamamız lazım. Adam bir hadisi mesela ele, ele geçirebilmek için, o hadisin kaynağına ulaşabilmek için uzak yollara, çeşitli yerlere efendim giderek o yollarda efendim o hadisi alıp geliyor. Aç gidiyor, susuz gidiyor, efendim gıdasız gidiyor, yemeksiz gidiyor, uykusuz gidiyor, araçsız gidiyor. O hadisi elde etmek için. E şimdi o hadiste efendim ne, ne, diyelim ki bir hadis rivayet edilmiş. Nerede? Ağrı'da. Adam kalkıyor buradan ağrıya gidiyor. Nerede? Edirne'de. Kalkıyor Edirne'ye gidiyor. O gün bugünkü gibi uçak yoktu ki. Araba yoktu. Efendim son model arabalar yoktu. Son model 302 Mercedes'ler yoktu. Şu yoktu bu yoktu. Develerle giderlerdi. Katırlarla giderlerdi. Affedersiniz eşeklerle, atlarla giderlerdi. Bulurlarsa o da. Bulmazlarsa bir yolculukları efendim bir günlük diyelim bir yolculuk. Efendim onlara bir hafta ancak o yolculuğu bitirebiliyorlardı. İşte onun için böyle olmakla beraber... O zaman diyor eğer mesela imam bu asırda yaşamış olsaydı ona ulaşan bu şeyi görseydi o zaten o kıyasları bırakırdı diyor hadise uyardı. Çünkü diyor, hadis diyor eğer bir şey alırsanız benim mezhebim hadistir diyor. Ee, o zaman diğer mezheplerde az olduğu gibi kıyas onun mezhebinde de az olurdu. Diğer mezhepte de mesela var kıyas ama mesela Hanefi mezhebinde kıyas daha çoktur. Ancak onun döneminde şeriat tabiunlar ve etba-ı tabiunlar arasında köylerde ve şehirlerde dağınık bir halde olunca mezhebinde kıyas diğer mezheplere onlara zarureten çok olmuştur. Çünkü kıyas yaptığı meselede nas mevcut değildi. Hakkında ayet yoktu hadis yoktu. Diğer imamlar ise bundan farklıdır. Çünkü bunlar böylece hadisler birbirlerine cevabı olmuş, olmuş olurdu. İşte kıyasın o mezhebinde o mezhepte çok diğerlerinde diğer mezheplerde az olmasının sebebi bunun, bunun içindir diyor. Bunun büyük bir kısmı Ebu'l Hasanat Ennafi'ül Kebir'de bu kitabında şöyle demiştir. Ona izah eder ve destekler mahiyette talik yapmıştır. Talik tip not almıştır yani veya kenar boşluğu yazmıştır. Dileyen oraya bakabilir. Derim ki eğer Ebu Hanife bazı sahih hadislere muhalefet etmiş olmadaki mazareti ise kaldı ki bu kesinlikle geçerli bir mazarettir. O zaman bazı cahillerin yaptığı gibi ona tan etmek, tenkit edip eleştirmek, eleştiride aşırı gitmek caiz değildir. O bir müştehittir. O bir alimdir. Efendim belki müştehit mesela müştehit demek haşa Allah değildir. Müştehit demek peygamber değildir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste bu arada geçiyor. Müştehit diyor. İçtihad ettiğinde efendim isabet ederse iki sevap var. Bir, içtihad ettiği için iki o ihtiyaç iştihad ettiği ihtiyadında isabet ettiği için. Eğer müştehid isabet etmezse bir sevap var. Bu da işte mesela ihtiyaç <gülüyor> ettiği için. Evet. Ondan sonra şu burayı bitireyim isterseniz. Bitireyim mi? Sıkıldınız mı? Yeterlidir herhalde. Bu mesela anlaşıldı. Az çok anlaşıldı değil mi? Yani şey olarak. Burada başka bir e, soracağımız bir şey var mı Sayın Efendi? hani bir görüş bölümümüzde söylediniz. Hani evet. bilinenden dışarı çıkmamamızda söylediniz. Ha. Ha. Ha. Ee, bir hadiste yanlış hatırlamıyorsam hadis olması lazım. Hazreti Adem'i Allah kendi suretinde yarattı diye bir e, ibare vardı. Ben bir yerde ha. okumuştum onu evet. onunla bağlantısını soracaktım ben. Ha. Ha. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi e, onun Onunla bağlantısı yine bu mesela hani Cenab-ı Hakk'ın eli vardır misali. İşte efendim kolu vardır, gözü vardır. Mesela gözü vardır. İşte efendim duyuyor. Ona benziyor. Mesela kendi suretinde yaratmasının hikmeti de bir yani teşbihten ibaret. Yani bir benzetme olarak. Hani mesela nasıl eli bir benzetme olarak demişsen nüzul, nüzul nasıl mesela diyelim ki nüzul var ama keyfiyeti biz bilemiyoruz. Efendim göz var ama keyfiyeti biz bilemiyoruz el var ama keyfetini biz bilemiyoruz. Allahü Teala'nın kendi suretindeki yaratmasındaki hikmet de yani kendi nurundan yaratmasındaki bir şeyi kast ederek teşbih yapmıştır. Bu teşbihten ötürü yine o, o sıfata şey, ilhak edilemez yani. Evet. Anlaşıldı mı baba? Peki. Evet. Sedat Efendi. Buyur, Buyur baba. Şimdi yani biz talebi olduğumuz zaman zaman zamanlarımızda bize bize söylenen yani bize daha sonra bize öğretilen ee, akaid de selefi akaidi bir maaturidi imam maturidi imam eşâri evet. bir de mutezile evet. yani dört ana kategoride bize öğreten buydu evet, itikatta evet. şimdi ee, benim sormak istediğim şimdi Mahturidi, İmam Maturidi'nin e, itikadına bağlı olan tek mezhep imamı, bizim Halep'in mezhebi mi, diğer Eşyari mezhebine değeri üç mezhep mi daha çok, mezhep imamları mı daha çok tabi olmuşlar? Evet. Şimdi mezhebler çıkma, çıkmadan önce itikad mezhebi imamları vardı zaten değil evet. mi baba? Vardı. Tabii, tabii. vardı. Tabii. Şimdi e, imamı mesela şimdi, şimdi bazen e, okuyoruz yani dinliyoruz. Yani, ben selefiyim diyen insanlar, ben selefiyim diyen alimlerin, e, bazı alimler. Mesela şu anda su döneb insanları hayatta olan el-akil diye bir zat var. Evet. E, Abdurrahman el-akil diye. Abdülkerim el-akil diye. Mesela o bazı konularda hem imamı Maturi hem imam Eşari'yi bazı konuları tenkit ediyor mesela. Anlatabiliyor evet. mı bu? Evet. Yani selefin akidesi demek daha doğru diyor. Evet. Anlatabiliyor evet. mı bu? Evet. Yani biz mesela... E, sormak istediğim şu. Yani biz hakikaten akidede biz eee Maturidi akaidine yoksa Eşarili mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani veya biz Selefi. Yani mesela şimdi hep, hep Müslümanlar soruyorlar. Diyorlar ki ya biz şurada bir aksalık görüyoruz, şurada bir yanlış görüyoruzlar. Mesela ben bizim Hakan Hoca'ya bir kere sormuşum Hakan Hoca'ya. Evet. Bana Hakan Hoca dediği şu. Biz nasıl sahabe-i kiram nasıl Allah nasıl peygamber inandıysa, nasıl Allah Teala inandıysa biz öyle iman etmişizdir, öyle evet. inandık dememiz mi daha doğru? Yoksa yani o kolları ayırmamız daha mı iyi yani? Mesela baba, mağturede, yani mağture kaydının üzerine mi daha ilerlememiz lazım? Yoksa, hakikaten yani biz selefi inancı nasılsa, ha yani şimdi dört katı ayrılıyor ya baba. Evet. Yani orada bir sıkıntı yok mu yani? biliyor evet. musun? Sormak istediğim evet. o. Ameliyatla iman olarak evet. neden ayrılıyor? Yani niye ayrılıyor yani? Evet. Mesela şimdi mezheplerde, mezheplerde bir şeylik var. Dört yani mezhep diyoruz. Hak evet, mezhep diyoruz. Evet, evet. Yani fıkhı konularda. Biraz daha konularında konularda. Evet. Ama itikat baba yani akaid bütün ilimleri yani İslam temel ilimleri kaynağı. temel kaynağı değil mi baba? Evet. Demin siz de evet. söylediniz. Yani evet. dediniz orada bir yanlış varsa diğerleri ebterdir yani. Yani bitmiştir yani. Evet. Zayıftır. Evet. Ya bizim Müslümanları yani şu andaki Türkiye'de en büyük zaafı da o zaten. Evet. Yani akaid ilimleri öğreten bir kurum bilmiyorum yani ben bu zamana kadar biraz akaid üzerinde ya i̇lmi yapan belli bir cemaatler yok yani baba. Evet. Değil mi evet. yani? Siz, siz, evet. siz dahi biliyorsunuz. Evet. Ki hani ilim yapan cemaatleri bir yana koyalım, ya bunun önderliğini yapan alimler de yok evet. veya savun alimler de yok. Evet. Onu görüyoruz yani. Evet. Evet. Hep fıkhı konularda. Evet. Bilhassa. Yani demek istediğim şu, yani biz hakikaten, yani akayette eksikliğimiz çok, evet. ya aşırı çok yani. yani çok derken baya çok yani. Evet. Yani belki, yüz, belki yüzde bir mi bir bilgimiz var veya yok değil mi baba? Evet. Mesela demesi söylerizhalb yani bir, hani arşında var dediz hani Allah Teala gök yüzüne oturdu tabiri evet. caizse yani. Evet. Yani mesela biz yani, yani orada bile bir sürü şeylere giriyoruz. Yani böyle bir ilmi kaşıkla giriyoruz. Anladınız mı evet. Yani evet. o yüzden yani hakikaten yani ben şu kitabı okuduğum zaman akait üzerine yani kendim kalbim tutmayayım olur diyebileceğimiz yani bir ilmi kaynak. Evet. Değil mi bu yani evet. şimdi Şimdi akaid çok derin bir mevzu. ya yani evet. çok ağır mı ağır bir ilim? Hakikaten ağır bir ilim yani. Evet. Yani o yüzden hani biz şimdi hani mahtur akaid diyoruz, akaid diyoruz, işte muhtezil diyoruz, mu evet. muhtezili diyoruz. Evet. Yani hepsini bir yani bir kategoriye koyabiliriz. Mesela siz, şu kitaptan siz bize öyle alsınız işte. Akaid'e bir giriş yaptınız. Evet. Mesela ya yani bu tür kitaplara mı daha çok meyil edelim? Evet. Hiç kafamız bulanmadan. Evet. Yani çünkü avam kesimiz biz. Avamız yani anlatabiliyor musunuz? Ya yani bizde bir birikim yok. Yani mesela biz şimdi hani Hanifi mezhebinin akadetteki kuralları işte İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı ise fark etmez. Evet, evet. Yani hepsinden biz olarak sırrı derken yani tabii, onlara, tabii ki onların görüşlerini evet. göz alacağız ama ya yani bizi avamın anlayacağı bir şekilde, anlatabiliyor muyum baba? Evet. Yani en hızlı bir şekilde öğrenebileceğimiz, evet. yani avamın anlayacağı bir şekilde yani evet. ben tam belki ifade edemedim ama yani çünkü mevzular biraz yani yani açıldık açılıyor derinleşik evet. anlatabiliyor mu baba evet. yani rahmet buradan çıktı yani evet. soru yani demek istediğim şu şey baba yani eee harici mesele bir mariki mesele bir şah yani bu meselelerin içinde yani biz bunlara mı bağlı kalacağız yoksa yani imamların akaid akaid konularına bağlıyız yoksa bilhassa Maturidi akaidi diye Eş'ari akaidi diye ayıracağız mı yani yani onlara mı bağlı kalacağız evet. Evet. tabii ki. Biraz uzun nokta şimdi var. Allah razı olsun yavrum Zaten şimdi bizde çocukken Mesela böyle bu şeyleri bize Mesela öğrettiklerinde işte özellikle dört mezhebi e, Ezberlettirmeye çalışıyorlardı işte Kimdir işte şu İmam Ebu Hanife İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel efendim İmam Malik gibi Efendim işte e, Akaid'de İmamı nedir? İmam Eşar, İmam Matüridi Mesela şimdi bunları biz Seleften ayıramayız Bakın. Ne bunları biz Selefte ayırırız ne efendim şimdi zaten bakın e, bu niye mesela şimdi yani burada mesela dikkat edilmesi gereken konu şu yani bütün alimleri bir kenara bırakarak sadece iki alim üzerinden noktalanmamak noktası meselesi vardır ama mesela bugün mesela genelde efendim Türkiye'de bu noktalanmış mesela şimdi imam mesela maturidinin akaidi de selef akaididir İmam Eş'arî'nin akaidi de selef akaididir. Bak az önce mesela biz e, imamların kendi sözlerini kendi sözlerini mesela açıkladık. Bunları mesela biz o imamlara ne iftira edebiliriz kendi kaynaklarında, kendi kitaplarında, kendilerinin yazdıkları, ortaya koydukları mezheplerinin mezhepteki efendim alimlerin yazdıkları kitaplar. Şimdi onların yani burada uymamız gerekli olan gerek efendim selefi akaidi olsun. Gerek mesela Maturidi olsun, gerek Eş'ari olsun, gerek efendim. Nasıl ki mesela dört mezhepteki biz herhangi bir bir mezhebi mesela amelen amelen mesela takli, taklit ettiğimiz gibi fıkıhta nasıl onları tak, taklit ediyorsak onları aynen akaide de tak, taklit etmemiz farzdır. Çünkü biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. İşte değiliz. Onların konumunda olup direkt kendi elimizle, kendi imkanlarımızla, kendi araştırmalarımızla, kendi iştihatlarımızla bir konuyu ortaya çıkarıp o konuyu mesela birilerine sunabilme güç ve yeteneğimiz varsa onlar da zaten o güç ve yetenek de biz yine mesela birilerine dayandırarak getireceğiz. Ne diyoruz? İmam Buhari bunu söyledi. İmam Malik söyledi. İmam Ahmet söyledi. İmam Şafii söyledi. Sahabeden şu, şu rivayet etti tabinde bu bu mesela rivayet var. Tabet tebe tabiinde bu bu var. Yani şimdi biz bunu nereye dönüp dolaştırırsak ne şah, mesela Hanefi Şafii'den ayırabiliriz. Ne Maliki'yi Hanbeli'den ayırabiliriz. Ne Eş'ari kenara atabiliriz, ne Maturidi kenara atabiliriz. Ne Selefi kenara atabiliriz. Zaten bunların eş'arinin de Maturidi'nin Maturidi'nin de efendim 4 mezhep büyük mezhep imamlarının hepsi, hepsinin efendim temel kaynağı Kur'an ve Sünnet'tir. Efendim, mesela Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği o efendim üç e, şeyden, mesela o üç e, mesela şeyle gelen, kuşakla gelen sahabe, tabi, tebe-i tabi. Zaten bunlar da onlardandır. Bunlar da onlardan almışlar bunu. Heh. İşte onun için şimdi bu diyelim ki Mesela bir bir yerlerde bize efendim bir ders olarak bunu takdim edilip yanlış öğretildiyse mesela işte ne ne yapıyoruz? Bak mesela i̇mam Azam ben İmam bana İmam-ı demeyin demeyin diyor. Bak İmam Şafii diyor bana Şafiiciyim demeyin. İmam Malik de öyle diyor. İmam Ahmed bin Hanbel de öyle diyor. Efendim hiçbir alim mesela gelin bana tabi olun demiyor. Bak okuyacağız inşallah Allah nasip ederse. Böyle olmamakla beraber ne yaptık? Biz onları mesela belli bir gündeme, konuma getirdik. Şimdi günümüzde işte ben isim vermiyorum, kimseyi de hedef etmek de istemiyorum. Hiçbir ismi de, bu dil hiçbir ismi zikretmemeye gayret gösterecek ve biz de bu noktada hiçbir isim üzerinde durmayalım yavrum. Çünkü isim bize sıkıntı getirir. Biz konuşacağımız bir konuyu ayetle konuşalım, hadisle konuşalım. Peygamberden gelen nakille konuşalım, Allah'tan gelen ayetle konuşalım veya sahih sahih gelen bir sözle konuşalım. Veya tabinden gelen bir sözle konuşalım. Geçen mesela ben bir arkadaşa bu konuda bir şey söyledim. Mesela Darimi'de naklediliyor bu taşlarla ilgili bir efendim hadis var. Yok yok. Şey değil de el çe elle çekmek. İmam Ebu Musallah'ın El Asharide bir mesela rivayet var Süneni Darimi'de. Orada şimdi Efendim ben diyor bir me mescidine gittim diyor baktım ki diyor insanlar bir insanın etrafında toplanmış halkalanmışlar birisi Subhanallah diyor onlar da aynısını taşlar çekerek Subhanallah diyorlar birisi elhamdülillah diyor onlar da taşlar çekerek elhamdülillah diyor birisi Allah Akber diyor onlar da taşlar çekerek Allah Akber diyorlar bunu diyor ben geldim e bu şey İbn Mesud'a anlattım İbn Mesud diyor dedi sen onlara hiçbir şey söylemedin mi? Ya yok ya i̇bn Mesud dedi. Ben söylemedim senin görüşünü bekledim. Dedi sen onlara deseydin ya. Siz onun mesela taşlarla onu sayacağınıza günahlarınızı sayın. Efendim sevaplarınızın kefili benim. Günahlarınızı sayın. Ondan sonra kalktı i̇bn Mesud'la beraber gittiler. Mescitte sahibi hadistir yani. Ama bunu mesela sen birçok bir çevre kabul etmez bunu. Efendim gitti baktı ki efendim o insanlar toplanmış. O da bir şeyler şey yapıyorlar. Bir şeyler e, efendim... Ee, birisi yine subhanallah diyor tesbih işte efendim otucu e, yüz kere bir taşla çekiyorlar. Birisi elhamdülillah diyor yine aynı birisi Allah ekber diyor yine aynı. Ondan sonra Hazreti e, e, Abdullah İbni Mesud çıktı o halkaların birisinin tepesinde dikildi. Dedi size ne oluyor dedi siz bu, bunu yapmakla neyi, ne yapıyorsunuz ya Abdullah İbni Mesud diyor biz diyor bununla kastınız diyor efendim. İşte namaz vaktini bekliyoruz. Zamanımız boşa gitmesin. Boşa beklemektense hiç olmasa Allah'a zikredelim. Siz diyor yanlışa isabet ettiniz. Onunla diyor efendim öyle yapacağınıza onlarla günahlarınızı sayın. Efendim şeyinizin, sevabınızın kefili ben olurum. Ve ondan sonra şunu dedi. Yazıklar olsun. Size ne oluyor ki? Daha Allah Resulü'nün sahabeleri efendim aranızdayken İnsanlara sapıklık yolu seçtiniz. Şimdi sen bunu bir mesela herhangi işte A grubu B grubu bir cemaate söylesin. A çünkü kendileri terstir. Ortaya koydukları bir bitat hurafe var ama o hurafeyi de kabul etmiyorlar. Onu da sanki işte efendim bir dinin bir şeymiş gibi şey yapıyorlar. E şimdi bak burada nedir? Ben burada hadise tabi olmam lazım kardeşim. Senin görüşün, senin kişin, senin cemaatin, senin hocan, senin abin, kimse, kimse, kim olursa olsun. Ben görüşümü Kur'an'a ve sünnete dayandıracağım. Bakacağım Kur'an'da var mı sünnete var mı? Sahabe bunu yapmış mı yapmamış mı? Tabi bunu yapmış mı yapmamış mı? Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz. Bu bir ihtilaf değil mi? Çok ihtilaflar göreceksiniz. O gördüğünüz ihtilaflara katılmamak için benim ve sahabilerimin sözlerini efendim sünnetlerine azı dişlerinize yapışın diyor. Çünkü her bit at sapıklıktır diyor. İşte onun için biz sahi sünnete tabiyiz. He, mesela sahi sünnet yoluyla geldikten sonra kim söylerse söylesin. Başımızın üzerinde yeri var. Ama kim söylemese biz onu tasdik edemeyiz. Çünkü biz, bizim mesela rehberimiz Kur'an ve sünnettir. Anlaşıldı mı baba? Evet. Buyur baba söyleyeceğim bir şey var Ben de yine bu iman noktası üzerinde ee, şimdi tamam ameli mezhepler noktasında gene anlaşılıyor bu yani bu söylediğiniz üç kuşak üzerinde de tamamen değerlendiriyoruz ama yani benim kafam gene işte bu itikadli noktasında şey kaldı yani mesela e, günümüzde o kadar büyük ayrımlar var ki yani, e, mesela şu anda Irak'ta bile bu e, Şia ile işte Sunni sınıf arasında bu, bir taraftan bombalar patlatılıyor sürekli evet. yani o şey görüş farkı yani baya bir uçurum noktasında baba. Yani o konuda evet, evet. yani bu itikat noktasında baya bir şeylikler var. O noktada işte daha bence yani her iki şeyin de çok iyi araştırılıp bakılması gerekiyor ki evet. yani ben bu konu üzerinde daha biraz daha fazla durulması gerektiği noktasında şeyim oldu yani. Evet. Doğru Doğrudur baba, Allah razı olsun. Şimdi mesele şu esasında, şimdi bakın, e, çeşitli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz dedi ya, işte bu ihtilafların neticesidir bu ortaya çıkıyor. Şimdi kişi kendi görüşünü Kur'an ve sünnete dayandırırsa bunda bir sıkıntı yok. Bugün mesela e, Şia mezhebine baktığımızda, mesela o mezette farklı bir takım mesela Ehli Sünnete farklı bir efendim şeyler var, bir zıt görüşler var. Mesela temel noktalarda pek e, farklılık yok, ama diğer bazı noktalarda mesela örneğin onlar da imam, imam imanın şartlarındadır mesela. Yani imamın masumluğu, yani imama masum e, masum olarak bakmanız i̇mamın lazım. Tabi masum yani günahsız. Peygamberler. Yani peygamberler, peygamberler gibi. gibi imamlar günah işlemez. Ondan sonra efendim. <gülüyor> Buna benzeyen bir takım bazı şeyler var. Ehli Sünnet bunu imandan saymamıştır. Şimdi onların da işte kendilerine göre dayandıkları bir takım delilleri var. Fakat şimdi mesela şu nedir biliyor musunuz? Esasında mesele şu yavrum. Esasındaki mesele yani genellikle mesela Müslümanlar günümüzde efendim dinini tam tekemmül bir şekilde öğrenmediği bilmediğinden dolayıdır. Bak mesela ben burada bu noktada bir şeyden Mekke-i Mükareme'de 40-50 sene adam mesela Mekke-i Mükerreme'de ikamet ediyor. Bizim Türklerden birisiyle bir, biraz muhabbet ediyorduk. O, o zaman Amerikan efendim yeni müdahale etmişti Irak'a. Adamın söylediği şey şudur. Allah dedi Amerika'ya güç kuvvet versin be. Aynen onu söylediğini söylüyorum. Allah güç kuvvet versin Amerika'ya. O Şiilerin kökünü kazısa diyor. Bak. Bir kafir Amerika'yı kendi dindaşına mesela evet. şey tercih ediyor. Ben öyle demiyorum. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin yöneldiğiniz kıbleye yönelen, sizin kestiğinizi yiyen, sizin yaptığınız hac gibi hac yapan kimseyi tekfir etmeyin diyor. Bidat vardır, sapıklık vardır diyebilirsiniz, zulme uğramıştır diyebilirsiniz, efendim ehli sünnetin dışına çıkmıştır diyebilirsiniz ama küfürle itham edemezsiniz adam diyor. Mesela öyle bir şey oluşmuş diyor. O şialar diyor Amerika'dan daha tehlikelidir. İşte bugün o şeyi kim koydu oraya? Amerika koydu. Burada iyi dikkat etmek lazım. Aslında bilmeden iki kardeşi, iki kardeşi mesela birbirileri düşman ettirerek, birisini hedef seçerek sanki işte e, bir şey farkı varmış gibi. E, bu da mesela ta bu ne zamandan beri aslında? Bu ne zamandan beri biliyor musunuz? Mesela fıkıh mezhepler tarihini okuyun. Efendim İslam'da itikadi ve fıkhı mezhepler tarihi Muhammed Profesör Muhammed Ebu Zehra'nın ta bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde Abdullah İbn Sebe isimli efendim Yahudi dönmesi münafıkın efendim attı ortaya attığı fikirden dolayı bu ortaya çıkmıştır. Hatta öyle bir fikirler ileri sürmüşler de etmiştir ki Allah'ın ruhu Hz. Ali'nin ruhuna intikal etmiştir diye. Hatta Hz. Ali o sözü duyanları mesela birçoklarını kesmiştir, birçoklarını şey yapmıştır. Onu mesela efendim şey yani ilahlık ihtiyaç edenleri birçoklarıyla savaşmıştır. Böyle olmakla beraber ama bu ekol sonu gelmemiştir ve Yahudinin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. İslam'mış gibi gösterilerek efendim Müslümanları karşı karşıya getirmişlerdir. Yani mesele bu aslında. Yoksa mesela bak bir gidin mesela efendim bir İranlı birisiyle konuşun ama konuşmanız lazım. konuş Yani konuşacaksınız. Ha şimdi biraz mesela onların içerisinde bazen efendim taşkınlık var, mesela sahabeler hakkında taşkınlık var, işte Hz. Ebu Bekir hakkında taşkınlık var, Hz. Ömer hakkında taşkınlık var. Ha onlar o yönüyle günaha giriyor. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ve güzide diye, diye takdim ettiği Hulefa-i Raşid'in benim ve Raşid halifelerimin yoluna azı dişlerinizle sarılın diyor dediği için Hazreti Ebubekir hakkında o kadar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden menkıbeler var ki onu sayılmayacak kadar var. Hazreti Ömer hakkında yine öyle Hazreti Efendimiz Osman hakkında yine öyle. Hazreti Ömer Ali hakkında daha çok menkıbeler var. Daha çok şeyler var. İşte onun için bir Allahu alem bir hatrımda onun nerede geçtiği tam net hatırlamıyorum. Benim yüzümde Allah iki iki grubu helak edecektir. Biri çok aşırı bir şekilde beni övecek biri çok efendim aşırı bir şekilde beni yücetecek. Yani övmede, yerilmede çok mesela şey yapılacak. Şimdi bu ikize yasak edilmiştir. Allah Resulü onlar mesela ne diyorlar ki onlar mesela Hazreti yani peygamber efendimizin sulalesinden gelmeyen bir rivayeti rivayeti kabul etmiyorlar. Mesela Ebu Hüreyre'yi mesela e, Ebu Hüreyre kim diyorlar? Halbuki binlerce efendim hadis e, Allah Resulünden rivayet etmiş olmasına rağmen onu da şey yapmıyorlar. Çok hadis rivayet etmiş. Tabii çok malını, mülkünü, yerini, yurdunu bırakmış, sıfaya katılmış mesela ki. Çok zaman aç, susuz. Efendim, hatta bir gün o anlatıyor. Ben diyor bir gün Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin diyor e, e, yanındaydım diyor çok acıkmıştım. Çıktım diyor şeye dışarıya <gülüyor> baktım diyor Hazreti Ebubekir geldi. Ona bir soru sormak amacıyla Aslında diyor amacım soru değildi Soruyu sorup belki benim açlığımı hisseder Beni götür doyurur diye O anlamadı diyor Hazreti Ömer geldi diyor o da anlamadı Hazreti Peygamber diyor geldi ben diyor, O anladı diyor benim aç olduğumu Diyor dedi ki ya Ebu Hureyre Git bak sor evde bir şey var mı Geldi Hazreti Ayşe anamıza Kapıdan mesela kapıyı çaldı Mesela istedi kapının arkasında Dedi ki Resulullah diyor ki bir şey var mı Burada diyor sallallahu aleyhi ve sellem Diyor, dedi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki vallahi bir bardak sütümüz var. Başka da yok. bir bardak süt. Cık. Diyor onda bana verdi aldım getirdim. Cık. Aldım getirdim diyor. Sütü aldı. Dedi, diyor dedi ki git efendim e, sıfa ashabını çağır. 70 kişi var Sufa'da. Diyor kendi gelme dedim ya Rabb bu sıfa ashabı bu kadar kişi gelecek. E, ben, beni doyurmayacak bir şey. Onları nasıl doyuracak? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Heh getir baba. Tamam, getir. Ondan sonra diyor hem beni doyur e, doyuracak. Hem bunlar nasıl doyuracak? O arada diyor ben tabi e, tabii gittim diyor Sahabe e, Asabe Kufeyi çağırdı. Şey, e, e, o küfe halkı işi işte, Kûfe diyorum. E, Sufe asabi Sufey çağırdım. Sufey e, asabını çağırırken geldiler diyor. Herkes diyor şimdi sıradan diyor. Bana dedi ki ya e, Bilal sağdan şöyle başla. Herkes diyor yedi içtikçe içtikçe içtikçe ya Resulallah, biz doyduk artık yer kalmadı bardak duruyor o içti biz doyduk bardak duruyor o içti bir bardak duruyor o içti bardak duruyor en sonunda diyor bana geldi diyor bana da dedi sen de iç içtikçe içtikçe diyor doyuyorum bardak yine duruyor diyor dedim ki ya Resulallah, artık benim daha içecek yerim yok. Ondan sonra o iştiyup mesela şey bitti. Böyle bir sahabi. Açlıkta, susuzlukta mesela bu kadar hadis rivayet etmiş. E bunu şey yapmıyorlar. He şimdi bunu yapmıyorlar diye kafir olmuyorlar. Bak. Mesela günah işliyorlar, zalim oluyorlar. Allah Resulü'nün ashabına dil uzatıyor bu mesela. Bu kimseye hiçbir Müslüman bunu tasvip edemez ki. Yani bunu mesela işte akidedeki bozukluk oradan geliyor. İşte Sünnet'in bak bizim Ehl-i Sünnet'teki bu şey yok. Ehl-i Sünnet ashab-ı kiram hakkında ne kötü ne iyi kimse bir şey söyleyemez. Yani neyse öyle iyiliklerine başka bir şey kimse söylediği takdirde yaz, yanlış yapmış oluyor. El hüsnete mesela muhalefet etmiş oluyor. İşte onun için bu noktada yani yanılgı buradan geliyor. Evet. Tamam mı baba? Başka soracağınız var mı Cihan? Yani? Mustafa abi söyleyecek bir şey var mı bize tavsiye edeceğin? Hadi söyle bakayım sen bir şey söyle bakayım. Ben bir şey Söyle bakayım hadi. Söylemeyecek miyim? Hadi. Peki Ramazan Efendim bir şey söyleyecek yavrum? Gel bakayım Şey Sahabe tabi Bunların Nasıl Ne şekil Bidat Evet Bidat nasıl geldi? Şimdi Bidat Bidat he Tabi Hıh he he yani o onlar onların şey yolu mu evet. hakkında? Şimdi zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor mesela? Sahih bir hadiste ne buyurdu? En hayırlı kuşak benim kuşağımdır. Sahabe kuşağdır. Ondan sonraki kuşak efendim tabiindir. Sahabeme güzel bir şekilde cenab bak. onlara güzel bir şekilde tabi olanlar yok mu? Ayetle övülüyor. bak Ayetle övülüyor. Ondan sonra onlara tabi olanlar. Onlara tabi olanlar. Bu üç efendim kuşağa tabi olup onları taklit etmekte dinen bir sakınca yok. Dinen hiçbir sakınca yok. Çünkü din onlardan öğrenilmiştir. Yani e, bu mezhepler de onların içindeki bir kuşaktan çıkmıştır. Tabiinde onlarda gelmiştir. Ve onlar döneminde bidat diye bir şey yoktu. da kimse amel etmiyordu. Şimdi sonradan bu bid'at at meselesi çıktı. İşte mesela kimisi çıktı dedi ki efendim, kimi bid'atı beşe beşer çıkardı, bir hasene dedi, bir atı seyya dedi, işte şu bir at dedi, bu bir at dedi, birçok bir saydı. Kimisi işte şimdi o zaman şu şu hadise bakmamız gerekmiyor mu? Allah Resulü kullu bir atın dalale ve kullu dalaletin fırnar. Her bir at sapıklıktır, her sapıklık ise ateştedir. E o zaman eğer ki atın hasene oluşuna oluşuna delil olmuş olsaydı o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atin dalale illa bid'atil hasene derdi. Yani her bid'at sapıklıktır ancak hasene bid'at efendim e, sapıklık değildir. Şimdi burada bid'at derken <gülüyor> mesela az önce tanımını yaparken okuduk ya her çıkan yeni bir şeydi yani. Her çıkan yeni bir şey yani mesela. Bu mesela diyelim ki bugünkü icatlar içine mesela kaybolup da insanı küfre götürecek şeyi kastetmiyor. Bak buraya dikkat edelim. Dinin literatüründen olup dine eklenen bir şey kastediliyor. Yani din kıyamete kadar da olsa dine bir şey eklenmez. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ekmeltu İslam'ı dinen. Raditu billahi Rabben ve nasıl İslam'ı dinen. Hadiste şöyle diyor. Raditu billahi Rabben ve bil İslam'ı dinen ve akmeltu dinen dine kummu nasıl da ayet-i kerime hatırlıyorsan efendim Efendi'yim. Bak İslami İslam dinen. Yani şöyle şeyin net akı hatırıma gelmedi. metin Allahu Teala şöyle diyor. Ben dininizi tamamladım diyor. Size din olarak İslam'ı seçti. Bitmiştir. Yani, yani din geldikten sonra artık bir daha yer kalmaz. Mesela bu. onun için bir mesela zaten dinin ortaya konulduğu bir şey varsa bid'ata amel etmeye de gerek yok. Ama bugün de o kadar bid'atlar çoğalmış ki üstelik bid'atlarla amel etmediğin takdirde sen mesela kınanıyorsun. Şey mevzunda, e, bu bid'at mevzunda şimdi söylediğiniz hadisle bu bid'atın her türlüsünü çürütmüş oldum Yani evet. bid'atın hiç mazur görecek bir tarafının olmadığını söylediniz evet. ama Şimdi bu büyük cemaatler ki bu, bu kadar insanı peşinden takıp işte ilim öğreten, e, ilim öğretiyorlar, bir sürü e, ilmi işler yapıyorlar. Bunun bu kadar basit bir dayanaya da andırıp işte bilatı e, hoş görmek veya da onu uygulamaya çalışmak yani hiçbir ilmi dayanağı yok bunun. Hiçbir. Ve basit bir şekilde de bir çürütülebiliyor. Evet. Bunlar bunu göremiyor mu bunlar bunu yaparken? Doğru ki. Bilatı. Evet. evet. Evet. Doğrudur yani. Allah razı olsun yavrum. Güzel e, sorular. Şimdi e, maalesef zaten yıkıldığımız taraf orasıdır. Bunu gördükleri halde sadece mevki ve makam elde gitmesin diye, sadece işte birisi ya dün bu adam bunu söyledi de bugün nasıl oldu, nasıl döndü diye mesela demesinler. Halkın kınamasından korktuklarından, halkın mesela çekişmesinden korktuklarından etraflarının dağılmasından korktuklarından, postlarının ve dostlarının kaybolduklarından korktuklarından, bundan dolayı şey yapıyorlar. Bakın ben bu hususta çok samimi ve çok ilim ehli bir insanı gördüm. Ama gerçekten ilim ehli bir insan. Ben diyor, bir tarihte diyor hacca gidiyorum, bir mescitte diyor namaz kıldık. Tesbihatımızı yaptık diyor. İşte efendim, yüksek sesle, efendim şey yaptık. İmam diyor, bizi özellikle... <gülüyor> izledi o şey caminin imamı ondan sonra izledikten sonra e, diyor namazımızı kıldık beni çağırdı diyor dedi ki şu anda sen kıldığın namaz üzerinde şu şu şu şu şu şu yaptıkların hepsi bir ben diyor tıkkandım aslında bir datt olur ben de biliyorum diyor bak bir cami imamı, es, mesela eski mesela emekli bir cami imamı bahsettim. Şu an 80-90 yaşlarındadır. Yani <gülüyor> bu zat aşağı yukarı nasıl diyeyim? Belki yani şu şu asrımızda belki müşehit seviyesinde olan bir insan da diyebilirim. Öyle bir zat. Diyor hemen benim rahmet melekeleri geldi. Şeytan melekeleri diyor dedi ki ya olur mu ya? Sen, o doğru değil. Diyor, dedim ki ya vallahi sahab Allah doğru söyledi. Ama biz yanlış yapıyoruz. Biz yanlış yapıyoruz. Sen doğru söyledin. Ama alışmışız. Diyor bu sefer bana bunu söyledi. Peki hocam siz hocasınız. Alimsiniz. İlim ehlisiniz. Siz mesela yanlış olan bir şeyi bir bid'atı nasıl halka yaptırırsınız? Ondan sonra diyor bunun bu şey üzerinde diyor ben bir atları araştırmaya yöneldim. Gerçekten diyor ne kadar bir adlarımız var. Ne kadar bir adlarımız var. Şimdi bunlar da yavrum, <gülüyor> bunlar bunun bir olduğunu biliyorlar, haram olduğunu biliyorlar. Bugün ülkede binlerce milyonlarca mevlutanlar var. Bir arkadaş anlatıyordu. Biz diyor bir mevlutaya, mesela bir dört kişi diyor anlaşmışlar, bir mevlut okuyacaklar, bir zengin birisinin. Ta bahsedilen 20 sene önceki bir olayı diyorum ben gitmişler, o zenginle anlaşmışlar, zengine demişler ki, işte efendim biz senin mevlidini bir milyara okuruz. Bir milyar az bir para değil, adam başı yarım saat içerisinde 250 bin lira para alacaklar. Ondan sonra diyor birbirlerinin kulaklarına şöyle bir fısıldıyorlar. Ya niye ki istemedin? Ya niye ki istemedin? Şimdi bunlar istemez yavrum bu bidatların ortada kalkmasını. Bu mevlid bidatının da ortada kalkmasını istemez. Hiçbir cemaat bunların kalkmasını istemez. Kalktığı an Sever halksa onları cep eder. Ya kardeşim siz demek ki milleti kandırıyordunuz. Yani böyle bir dinde olmayan bir şeyi bize nasıl efendim söylüyorsunuz der? Mesela bu sefer çevreyi kaybederler, insanları kaybederler, dostlarını kaybederler. Menfaat gider. Efendim işte post gider, dost gider vesaire gider gider. Mesela bu yani. Yani bütün me mevzu inançla ilgili değil. Sadece menfaat elden gitmesin. Mesele bu yani. Bunun dışında başka bir şey yok yani. Eğer bugüne kadar, bugün Türkiye'de bu kadar menfaatler ön planda olup da din ön planda olmuş olsaydı durum farklı olurdu. İşte şimdi mesela biz burada kendi işlediklerimiz bit'atları işliyoruz. Gidiyoruz adam mesela Suudi Arabistan'da. Efendim adam ona bir şey söylüyor. Yok ya buna vehabidir. Ya adam hayatta sana söylüyor kardeşim. Hadise sana söylüyor. Sana diyor ki bak sen bu ayete göre yanlış yaptın. Bu hadise göre yanlış yaptın. Efendim ben orada bir tane alime bir soru sordum. ...bana mesela ayet ve hadisle cevap verdi. Ben de, de dedim ki işte şu mezhepte bu nasıl? Sana ayet ve hadis yetmez mi kardeşim? dedi. Ondan sonra ha, ar arzuluyorsa da sana izah edin. Şu mezhepte de budur, bu mezhepte de budur, şu mezhepte de budur. Bak, biz deriz ki onlar mezhepsizdir. Deriz değil mi? Ama adam saydı, saydı, saydı, saydı. Ha, sana bu ayet yetmez mi? dedi. Bu bu efendim ayet ve hadis yetmez mi? dedi. Bunlar da zaten bunu söylüyorlar dedi. Bak. E şimdi, biz yaptığımız bidatler üzerine direttiğimiz için... Onlar da o yapılan bidatler, atlerimizi efendim sanki biz mesela doğru bir şey yapıyormuşuz gibi, onlar bizi tenkit ettikleri yerde, ha bunlar vehabidir bunlar işte efendim şeydir. Bir de, bu da yani yine efendim, İslam ümmetinin bir mesela kafir kafir fırkalarında birileri Müslümanları böyle birbirlerine düşürmüşler. Vehabidir, işte şucudur, işte bucudur, işte bucudur diye yaklaşmasınlar. Birlikleri bozulsun, parçalansın. Efendim bir araya gelmesinler. Çünkü adam hem ilk etapta ya yok adam çok güzel Kur'an okudu ama Vehhabiymiş. Adamla konuşmuyormuş bak. Bilmiyor. Adamın bir tane imam, Kabe'nin imamlarından bir tanesi birisi ona bu vehabidir demiştir. Südeysiye, Südeysiye birisi vehabidir demiştir. Adam kalkmış mesela, o adam vefat ettiği zaman onun canlaza namazını kıldırmamış. Bana vehabidir diye, mesela demiştir diye. İşte halük kesse bu adamlara bu vehhabidir diye. Zaten onlar da diyorlar dinde vehhabilik diye bir şey yok. Vehhabi, evet, tabi canım, tabi, tabi canım. Onun yani işte onun alman. için Rabbim çaylar, çaylar, bizleri Kur'an ve sünnet üzerine sabit eylesin tamam. inşallah sorularımız bitti mi? Peki. Mustafa Cem. Tamam, peki. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ve